İyi geceler, i̇yi geceler sevgili seyirciler. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar, stüdyo konuklarımız. Ee, bugüne pek iyi başlamadık ne yazık ki hepinizin bildiği gibi. Şehitlerimize e, Allah'tan rahmet diliyoruz. E, ailelerine de sabır diliyoruz ve diliyoruz ki çözüm barış olur. E, i̇nşallah. E... Artık bir daha Mehmetçiklerimizin. Dualarımız. Şehit haberinin duyulmasını istemiyoruz. Evet, Artık bu son an... olmalı. Yeter yani. Ki çatışmalarla ama e, dediğim gibi bizim arzumuz eminim ki Türk, bütün Türk halkının arzusu da bu. Ee, o ya da bu tarafın kazanması ya da birilerinin kazanması değil, bir an önce barışın gelmesi. Doğru mudur? İnşallah. Evet. İnşallah. i̇nşallah. Bu Ramazan ayında. Evet, konutlarımız e, geçen hafta da konuğumuzdu. Profesör Doktor Abdülaziz Bayındır ve Profesör Doktor Emin Işık, profesör hoş geldiniz. değil yani. Ben profesör olmayacağım diye ant içtim. Öyle evet, Profesör <gülüyor> olmayacağım diye ant içmiş olan Emin hocamız. Emin Işık. <gülüyor> hocam. <gülüyor> Araba almayacağım ve profesör olmayacağım dedim. Evet. Araba almayacağım ve profesör Olmayacağım. olmayacağım dedi. Araba... İradi olarak olmadım yani. Herkes Tabii biliyor. hocam sizi yoksa ilahe edeceğimiz Araba niye? Kahrını trafik. çekemiyorum diye. Doğru. kahır çekmek istemiyorum. Yani. O, o konuda da sufi bir yaklaşımınız var yani. Biraz. <gülüyor> <gülüyor> Doğrudur. Geçen hafta e... Sufiler kahır çeker yalnız. Evet çeker evet, ama evet. en azından modern kahrı evet. çekmezler hocam. <gülüyor> Geçen hafta e, burada güzel de bir program yaptığımızı düşünüyorum. Biraz hararetli anlar yaşadık zaman zaman. Ee, ama çok yarım kaldı ve seyirciden de çok e, bu konuda tepki geldi. Yani bizim daha çok sorduğumuz sorular vardı ve yetiştiremedik ve biz merak ediyoruz O sorular üzerinden bu konuşacağız bu Evet yani var. biraz geçen haftanın devamı niteliğinde Hı -hı. de olacak ama bir taraftan da tabii yeni gelen sorular var. Ve e, Emin Işık hocamızla da yine e, tasavvuf açısından İslam'a bakış Tasavvuf İslam ve Mevlana geliş... konusu geçen hafta çok. Çok, e, yarım çok yarım kaldı ben hiç takip edemiyorum bir kısmını zaten hocam VTR olarak Bilmiyorum. önce ee, bir geçen hafta neler geçen hafta yaşadık hafta bir, bir görürsek hatırlatmış oluruz ya da izlemeyenler için de bir evet. fikir tamam, sahibi hayvanlar. yapmış oluruz bizim hayatımızı bilenler bunun %100 gerçek olduğunu gayet iyi bilir ben inanıyorum bana, Tam bana, bak, bana dünyayı verin üstüne bir tane daha verin Doğru bildiğin bir tek kelimeyi değiştiremezsiniz. Sen bana o tavsiyeleri yapma. Ben senden sadece şunu rica ediyorum. Bu programın sonuna kadar sus. Yalnız şu soruya ben gene de bir cevap Yine buyur hocam buyur. Şundan, şundan. Taciz edici bir soru Evet hocam doğru. Şimdi bunu iftar vakti geldi. O anda yiyecek bir şey yok. Ben cinsel tövbe yarabbi. Şimdi ben bunu sorana soruyorum. Ben soruyorum bir şey. Ben soruyu da kaçırdım. Bütün sonra. gün bekledin de birkaç dakika daha beklesen kudurdun mu? Yani ben... birkaç dakika daha beklesen. Herhangi bir dini kuruluş sırtını devlete vererek fetva verememedi Siz verdiniz hmm. yıllardır. Yok ben onu yapmadım. Ben fetvalar mı bilseniz hiç öyle kim, devlete kim, rağmen mi? Hayır ki doğru bir doğru olduğuna inanmadığın hiçbir fetvayı vermedim. Bütün İslam alemi yanlış biliyor. Aptalız bayındır hoca. E, bir, dakika, bir dakika. Bir, bir dakika da. bir teklifte bulunuyorum şimdi. Bakın. Hale buradaysa arşın burada. İşte canlı yayın yapıyorsunuz. Gelin bir sahur programını ufku uf, ufku gözlemleyebileceğimiz bir yerde yapalım. Bütün insanlar canlı olarak görsünler fani yerin ne zamanı ağırdığını. Şimdi şöyle bir şey yapılıyor. Haktan, halka. Ve dönülüyor. Sema. Şimdi haktan alıyorsunuz, halka veriyorsunuz. Peki siz kimsiniz? E. Tam işte burada kalmıştık hocam. O Abdülaziz hocanın işte o sema gösterilerini anladığım kadarıyla şey yaptı. Belki bir daha bize gösterir. O çok yoğun biri gördü. Katılanlar, katılmayanlar vesaire. Hocam oradaki sizin... Temel tezinizi bir alalım. Sonra da daha Emin, alalım. Emin, Emin Işık Hoca. Yani orada e, Mevlana Celaleddin Rubin'in felsefesinde Mevlevilikte, Mesnevide İslam'a aykırı Allah'ın emirlerine aykırı gördüğünüz hususlar mı var? Ve aynı şekilde Mevlevilerin Sema ayine ilişkin işte onu e, belki bir daha gösterirsiniz. Nedir? Orada temel teziniz. Sonra da Emin Işık Hoca'ya söz verelim. Şimdi isterseniz bu konuyu kısaca anlatayım. Evet. Ee, şimdi insanlar e, kendilerini nasıl tanımlarlarsa tanımlasınlar Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan bir tek insan yoktur. Kendisinin ateist olduğunu söyleyenlere dahil. Şimdi o nasıl oluyor? Yani yok. nasıl ateist olduğuna söyleyenler yok, nasıl yok. oluyor? Onlar da şimdi şöyle yani hani farkında şeye olmadan, farkında olmadan değil, gayet iyi bilirler kendilerini. Onun için onlarla konuştuğunuz zaman biraz işi derinleştirirseniz herkesin inancı kendine derler. Bizim kalbimizi Allah biliyor derler. Hay hay ama, ama şimdi o başka bir şey. Yok yok ben bitireyim sen Hayır sen. ama an, anlayalım Hı. ki doğru Hı. ilerleyelim. Şimdi söylediğiniz Hı. bana da sorsanız ben de aynı şeyi söylerim. Hı. Çünkü ben insanlara ee, bu tip şeylerin sorulmasına karşıyım zaten. Yani madem kulla Allah arasında olan bir şey inançlı bir bakıştırama bu. O zaman ben de kimseye hesabı vermemekten taraftar olan bir kimseyim mesela ama bir de bir grup ben, insan ben tanım, var ki tanımlamadan Hayır Bir de bir grup insan var ki ben hiçbir şeye inanmıyorum diyenler var mesela. Onlar o da, da onların dahil, görüşü. Onlar da dahil. Onlar nasıl hem inanıyoruz diyorlar hem inanıyoruz. Onlar da dahil, dahil, da dahil Allah'ın varlığını ve birliğini anlayan tek bir insan yoktu diye. Abi, sizi tez, tez ne falan ya, bu bir tez değil. Bu bir gerçektir. Ee, çünkü e, yani bu konuda mesela geçenlerde yani, epey oldu. Bir televizyonda e, reklam arasında sunucu bana dedi ki ben dedi, ateistim dedi. Ben öyle inançlı birisi Hı, değilim. Ama ben. Ramazan programı çağırmış. Hayır size. Ramazan değil. Başka <gülüyor> bir zaman. <gülüyor> Ramazanın dışındaydı. Ben de dedim ki bak sana bir şey söyleyeyim. Sen Allah'ın varlığına ve birliğine kesin olarak inanıyorsun değil mi? Böyle bir ilk yılda. Yani, Liberal yani, Müslüman arkadaş. Yani evet dedi. O nasıl oluyor ama o da, evet. o da olduğunu bilmiyor. Evet. <gülüyor> Bence. Ay, ay. Bak şimdi, o neyi duyduğu belirsiz bir arkadaş ay, olabilir mi Yok değil değil. Ben bu, bu konuda Rusya'da, Avrupa'da çok sayıda kendisini ateist isteyen insanlarla Türkiye'de Görüştüm. Zaten niye bunu bu kadar kesin söylüyorum? Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bize açıkça bildiriyor. Allah'a inanma diye bir problem yok insanlarda. Allah'ı hayatınızda kaçıncı sıraya koyuyorsunuz? Onun için Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın varlığını ispatla ilgili tek bir ayet yoktur. Çünkü buna hiç kimsenin ihtiyacı yoktur. Ama Kur'an'daki bütün ayetler Allah'ın ikinci sıraya konulmaması ile ilgilidir. O ikinci sıraya konma kelimesi duğun kelimesiyle ifade edilir. Şimdi herkes Allah'ı çok yükseklerde kabul eder. Mevlana'ya gelirse hocam. Ama yok temel yapıyı öğrenelim. Şimdi e, burada insanlar aşağıda Allah yukarıda Allah'la insanların arasına bir aracı tanrılar konur. Hmm. Ve bu aracı tanrılar e, e, Allah'ın aşağısında insanların üstünde olur. İnsanlar bunların aracılığıyla Allah'a yönelirler. Ve hepsi de kendisini dindar kabul ed eder. İşte o sunucuya şunu söyledim. Dedim ki bakın size ikinci bir şey daha söyleyeceğim. Siz kes kendinizi kesinlikle dindar kabul ediyorsunuz değil mi dedim. Ona çok güçlü bir şekilde evet dedi. Hah dedim işte. Dindar olmak önemli değil. Önemli olan Allah'ın dininin dindar olmaktır. Çünkü Allahü Teala tüm insanları özetledikten sonra Araf suresinin 30. ayetinde şöyle buyuruyor fariqan hada fariqan hakka ilehim ddalale insanların bir kısmını Allah yoluna kabul ettiği bir kısmı da sapıklığı hak etti sapıklığı hak edenlerin ortak özelliği şu innahumuttakhadush şeyatin ebliyae emin dunillah Allah'la kendi aralarına şeytanları dostlar olarak koyarlar ve yahsebuna enhum muftedun kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler yani bütün sapıklar kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler ben bu, bunu Kur'an'dan öğrendiğim onlara sen kendini kesinlikle dindar kabul ediyorsun değil mi dedim. Evet dedi. Ama dedi benim din anlayışım farklı. Hah, ama hocam o, şimdi o sağ... ateist değil ama o başka, bir şey. başka bir şey. O zaman vay hocam vay. o sapıklık Yok, o ben meselesine bunu, gelelim. Ben bunu Fransa'nın önde gelen ateistleriyle de yaptığım bir toplantıda ha. şey yaptım. Aa, Rusya'da da bunu çok çok şekilde yaptım. Türkiye'de de çok sayıda bu Sayısız örnekleri vardır. Bunu Kur'an'ı kendi kesin olarak gördüğüm için söylüyorum. Bir kere kafir demek örten demektir Kur'an'da. Şimdi şurada bir kalem var. Bunu örttüm. Siz burada kalemin olduğunu göremezsiniz. Evet. Ama ben olduğunu biliyorsam şöyle kaldırır bakarım. Ben şimdi biliyorum ki bu insanın kalbinde iman var. Ben onun için kaldırıp diyorum ki bu ne? Hmm. Ben ateistim diyenlere bu ne diyorum. Ama siz bunu bilmediğiniz için yoktur diyorsunuz. Çünkü size göstermiyorum. Evet. Aslında kalbinde kere, var diyorsunuz. Kesin var. Kesin Bilmiyorum. var. Çünkü bakın bir ayette şöyledir. Ee, şeyin Ali Imran 160. ayet Allah Teala tüm insanları anlatıyor diyor ki yemetebiyat duvucu hun ve tesved duvucu o gün bazı yüzler ak olacak yani hesap günü bazı yüzlerde kar olacak femmellediğine svedet duvucu hun yüzleri kar olanlara şöyle denilecek ekafortun bade imanuk inandıktan sonra inancınızı üstünü mi örttünüz denilecek ve duukul azabe bi maikündüm tekfurun kafirliğinize karşılık şu azabı tadın denilecektir. Dolayısıyla Allah hiç kimseyi bilmediği şeyden sorumlu tutmaz. Her şeyde yani o ben O zaman bu tasavvıflar da bilmeden yapıyorsa bir sıkıntı yok. Yok. yok bilmeden insan bilmeden suç işlemez. Çünkü Allahü Teala'nın bir özelliği de herkese yaptığının yanlış mı doğru mu olduğunu onun içerisine ilham eder. Tasavvufa gelecek, yaptığınız, bir, yaptığınız bir şey iyiyse onu, onun huzurunu duyarsınız. Kötü, kötüyse rahatsızlığını duyarsınız. Cenab-ı Hak bunu herkese ilham eder. Şimdi asıl mesele burada Şimdi tasavvuf, tarikat, şubu önemli olan Allah'a ikinci plana koymamak, bir başka şeyi birinci sıraya koymamak. Sen yani, haktan ha. alıp halka verince i̇şte Allah'a ikinci sıraya ya, koyuyor. Orada hocam, ikinci maşallah. sıraya konuyor. Şimdi şöyle bir şey var. Gösterelim. Bak. Şimdi şöyle Kameran bir, bir şöyle bir yapı var. Bir, bir yakın çekersiniz arkadaşlar planı anlayamayızsa. Şöyle Sema, bir yapı var. Semah Semah diyor ki, haktan alıyorum. Tamam. Halka veriyorum. Tamam da sen kimsin? Bunu Mevleviler için söylüyorsun. Sen kimsin? O bir dua Onu, şeklidir canım. O bir alıp veriş, alışveriş değil ki. Biz haktan aldığımız, infak ayetini inkar mı edeceğiz? O mimme razaknehüm Eğer bir adama infak, ilahi bir muhabbet infak, geliyorsa infak, o muhabbeti başkasına... Değil, i̇nfak yok demek. Şimdi sapıtmadan konuşalım Lütfen baştan ben çeker giderim yoksa buradan bu Yok hocam, öyle şey olur mu İfak ayeti vardır ve herkes Allah'tan aldığı nimetin mutlaka infakıyla görevlidir ilimse ilim zeka ise zeka emekse emek paraysa para Ruh, Zekat deniz. nedir? Ruh hali Bu benim söylediğim. Bu benim Mevleviler Allah'tan alıyorum. da Sizin söylediğinizin şey. uzaktan yakından alakası yok. Benim ama, ama uzaktan yakından alakası Ne Hocam, demek, demek yani? ben semah çıkardım. Sema yapmayı biliyorum. Ben hiçbir zaman Allah'tan alıyorum, halka veriyorum dedi. Allah'ım ya Rabbi sen <gülüyor> bana ver. <gülüyor> <gül ben de senden aldığımı halka vereyim Onun diye. Manevi, manevi, o bir duadır, manevi duadır. Manevi duadır. duadır, duadır, hocam. duadır. Dua, dua bu duadır, size, efendim. Dua dua bu ve... duadır. Bu duadır, sema da zikirdir, başka bir şey değildir. Olmaz sen nasıl, ve... niye havaya elini açıyorsun? Allah yoktuğum der. Niye dua ederken elini havayı açıyorsun? Hocam, Ver cevabını bak. Hocam lütfen saptırmayın. Ben saptırmıyorum, Açıkça sen saptırıyorsun. saptırıyorsun. saptırıyorsun. Sen, saptırıyorsun. sen gidiyorum. Hayır artık. hocam, hayır. Saptırmayın. Hocam. Sen saptırıyorsun. Tamam, Abdülaziz hocam, tamam. Yani Mevlecilere hakaret için ya nasıl? Ne yapıyor? Ben böyleyim var. Ben soru soruyorum. Soru. Hocam, ben de şey sana söylüyor. soru soruyorum. Ben sana verin. soru sor. Ben kimse değilim. Ben bir Allah'ın kuluyum. Hocam onun manevi anlamı nedir? Sevda e hocam. Abdülaziz hocam. Şimdi bir hüküm veriyorsun. Abdurl hocam, hocam oturalım. Bil sor. Ben sana tamam, anlat. Tamam hocam. Tamam hocam. Anlatacağım. Emin hocam. rahat ol sakin olalım. Heh. Şöyle yapalım bir kere. Niye, ta niye soruyorsun? Tazavuf'tan soru hocam niye konuşuyoruz? Tasavvuf hocam ne anlatmam için. Ne dediğin şeyde hüküm veriyorsun. Ya nasıl? Sen bir... ne sema biliyorsun? Ne mevlidsin? Ne Mevlevi'nin içine girdin? Ne mesnevi okudun? Ama, hiçbir şey bilmiyorsun. Ama ben Müslümanım. Kur'an'ı gayet iyi biliyorum. Ben de senin kadar Kur'an biliyorum. Ben Hı -hı. senden daha iyi hafızım. Ya hafızlık diye. Hafızlık Kur'an'ı anlama Ben tefsir hocasıyım aynı zamanda. Ezbere bilmek önemli değil. Ezbere bilmiyorum. Buyur. Siz Van minler azaklamamıyorum fikun. Sen ya, bana cevap anlatayım, anlatayım. müsaade misin misiniz anlatayım? Hocam müsaade, Emin hocam, Emin hocam'a geçerim mi Abdülazizd hocam? Yani tamam, bu, anlasın, heh, şimdi hocam, anlasın. manevi Sen anlamı. Sen kimsin, pardon, cevabını versin bakalım. Hadi. Çok affedersin. Ben kimse değilim, ben Allah'ın kuluyum. Kul olarak, Allah'tan müyazır. Allah'ın kulu. Evet. Aşağıda, aşağıda sırtını çevirdiğim, Kimsiyi çevirmiyor. Sırtını öyle çevir, senin yaptığın gibi. O da yapıyor. Hocam orijinal nasıldır? Siz bir gösterirsiniz. Orijinalde öyledir efendim. Evet. Hocam. Böyledir. Hocam Böyle yani arkaya atmaz dedin. Hocamı hocamı gösterelim. Kimse arkamızda değildir. Herkes önümüzdedir. Şimdi ha. nedir hocam? Misal ederseniz. Halkan alıp halka veriyorsunuz. Sizin halkan sen de halkan alıp halka veriyorsunuz. Niye kitap yazıyorsun arkadaş? Kitabı niye yazıyorsun? O bilgiyi halka vermek için değil mi? Yani Kur'an Kur'an geliyor. seninki de küfürdür o zaman. Hayır hayır hayır Çok pardon. o küfürse o da küçüldü. Hayır estağfurullah canım kimsini söylemişiyor sizin yaptığınızın ilimde uzaktan yakın hocam, Senin yaptığının hiç ila alakası yok hocam, ben, ben sana mi? mantıklı sual soruyorum Hocam tasavvuf hayır, Hangi soruyu soruyorsunuz Sordum hocam. işte sen de küfür içindesin Hayır hayır h Haktan, hay, hay, haktan hay, adını hak veriyorsun Hocam tasavvufu manevi anlamı yani e, Sizin ne demek ki Hocam yok Abdülaz hocam Hayır hayır bir saniye Can hata ettim Yok hocam hayır. sen bana söylemedin. Böyle bir adamla karşılaşacak. Hayır hocam olur mu Abdülaziz Hocamıza. Ben nasıl... Mevlana'ya da Mevleviliğe de söz söyletmem arkadaş. Tamam biz Mevlana de... bizim liderimizdir. Heh, bütün ömrünü İslam'a peygambere hizmet yolunda harcamış bir adam. Ve onun yolundan gidenlere sen nasıl hakaret edersin ya? Ay tabii hocam ama ben hakaret etmiyorum. Ta, i, i̇zah edin ki sen kim oluyorsun sorusu cevabı. Tamam hocam, tamam. Hocam siz o sorudan bağımsızsınız. Ben sana bağımsız... kim olduğumu söyledim. Ben Allah'ın aciz bir kuluyum. Hay hay o adam dediğim pardon. Müsaade eder misiniz? Burada tek bayan olarak <gülüyor> bir söz alayım. Şimdi... başlar, başlamaz hakaret sayılır. Yok, hakaret bir değil hocam. Hakaret değil, anlamaya çalıştın? Şimdi bir kere Şimdi anlamak e... hayır, hayır, hocam. Tamam. Biz aptalız. Hocam. Hayır hocam, hayır Anlamıyoruz değil mi? Bey. Hayır hocam, hayır. Senin tavrın zekice. Hocam, hayır, hani hocam. Emin hocam, musunuz? bize Mevlana anlattı. Biz bunu ticari siziz. Şimdi geçen hafta bu yarım ben kaldı Ben geçen hafta bulunmadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Müsaade eder misiniz? Abdülaziz Bey de dediler ki Yerde. Ben şeyi bu haktan aldım. Bir insan tasavufa karşı olabilir. He, onun da edelek sorunuz yapalım. Hakaret etmeye hakkı yoktur. Tamam. Hocam. Ya, evet bitti. Orada hakaret diyebilir. Hakaret şey yok var, var tabii. Sen kim oluyorsun bilmem ne falan. Hayır hocam. Allah hocam. Hocam tasavuf İslam'ın özüdür. Ben size öyle soruyorum. Hocam tamam. Direkt o söyleyeceksin. Tasavuf. Ben ona açık söz söyleyeceğim. ay ben emin hocamdan söylüyorum tamam, sonrası. Tasavuf İslam'ın özüdür hocam. Efendim canlılar içerisinde eğer ben konuşacaksam... Buyur, buyur, buyur. Et, konuş Tamamen konuş sizde. Kimse ismi... Içi. Canlılar tamam. içerisinde kendini bedenen, ilmen ve ruhen, ahlakan geliştirmeye müsait olan tek canlı insanoğludur. Evet. Doğru. Başka bir canlı yoktur. Arı on milyon sene önce balı nasıl yapıyor, öyle yapar. Onların hayatında bir gelişme yoktur. Aslan ciggi yakalar, yat, yutar. <gülüyor> Yakalayabilirse tabii. İnsan kemale ermek üzere yaratılmıştır. Ve Adem'e secde edilmiş, melekler secde etmişlerdir. Eşref-i mahlukat olarak yaratılmıştır. Ahsen-i takvim üzere yaratılmıştır. Bunlar ayet midir? Şüphesiz. Tabii Şüphesiz. Tabii. Ayet değil mi? Ayet Hayır, dışında tabii. bir şey söylemiyoruz şimdi. Ve lekad ne beni Adem. Doğru. Ha. Hem Adem hem beni Adem. Adem'in çocukları. Evet. Tekrim edilmiştir. Kerim olarak yaratılmıştır. Çok değerli. Değerli olarak yaratılmıştır. Peygamber Efendimiz'in dört tane görevi var efendim. Bir peygamber. evet, peygamberin. Hocam. Peygamberin görevi sadece tebliğden ibaret değildir. Doğru. Rabbena veb asfihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayetike Ey Allah'ım bir peygamber gönder ki bunların içinden senin ayetlerini bunlara okusunlar, tilavet etsinler. Buna tebliği din tebliği vahiy diyoruz. Peygamber Efendimiz mümine de müşriğe de da ateiste de inanmayanlara da herkese Allah'tan aldığı vahiy eksiksiz, noksansız ve ilavesiz tebliğ etmekle görevlidir. Bu birinci görevidir. Burada mümin kafir farkı yoktur. Bitmiyor peygamberin görevi. Evet. Ve yuallimuhumul kitab o gelen kitabı yani Kur'an'ı talim etmek de peygamberin görevi arasındadır. Talim kelimesi hoca bilir. Teksir babındadır. Tane tane, kelime kelime, konu konu, ayet ayet demektir. Muhtevasıyla birlikte, amacıyla, gayesiyle birlikte onu talim edip yaşatmıyor. Zaten Kur'an emreder, peygamber emri uygular. Evet, Bu kadar tatbikatını öğretecektir. Bunlar çok önemli. Sevgilim. Bu burada herkes mutabıkız. mutabıkız. Burada, arkadaşlar mutabık bir soru var. Ama çok Hayır, arkadaşlar bir, dakika, bir saniye bir izin verirseniz. Sorulara... Bazı sorular var. Halktan gelen e, bunlardan. Hocamı öldürmeyelim. Hocamı öldürmeyelim. Sabahat. Ne buradan? Sözümü kestim. Asla. Sabahat. Devam. Tamam. Hoca. Bitti. Hoca bitirdi. Asla asla. Bir sonraki. İlk defa geliyorum ve konuşacağım. Hayır evet, tabi tabi. Sabahat. Hocamız konuşacak. Peki. Hocamız bitirsin. Ondan sonra sorular. Ondan sonra. Halktan geliyor. Anladık biz hak değil miyiz biz? Tabii, buraya, tabii, ne diye hocam, geldik? Yani? Hocam ama sizin gibi sivrisinek olarak mı geldik? Hocam sakin olun. Hocam sizin gibi gönül erlerini, mana adamlarını, ilim adamlarını halk görünce soru sormak ister ama siz de haklısınız arkadaş bir daha başladık yani. Tamamlasın, bunu buyurun. tamamlasın. Buyurun. Tamam. Üçte Çok kal. güzel gidiyorduk. Üçüncü İkinci görev. 3. görevi evet. Üç. görev gö kitabı evet. talim etmektir tamam, Kur'an'ı. Tamam. Ayet ayet muhtevasıyla, meselesiyle, tatbikatıyla öğretmektir. Evet. Öğretmendir yani. Doğru. Çok doğru. Evet. Üçüncü görevi وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ Dinin hikmetini öğretmektir. Evet. Hikmeti, teşrihi bilmeyen şeriat hakkında konuşmasın. Doğru. İşte hocam, hikmetten ne anlıyorsunuz? Hikmeti teşhii bilmeyen, hikmet ne mudur hocam? Ne anlıyorsunuz? Hikmet nedir? Hikmet hocam? o işin neye yaradığını, ne fonksiyon olarak neyi karşıladığını, ne hangi boşluğu doldurduğunu bileceksin. Hikmet odur, işin alt tarafını bilmektir. Şimdi ne diyoruz şimdi biz? Altını doldurmaktır. Doğru, doğru. Boşlukta tamam. bırakmamaktır hükümleri. Tamam. İnsanlara, ha, sizin, insanlara siz... hikmeti öğretiyor. Buna bir örnek verelim. Yani ne hocam, şeriat yumurta'nın kabuğu, tasavvuf da özü müdür? Hayır, hikmete hocam hikmete de örnek verelim. Tabu da şeriatttır. Sarısı da şeriattır. Beyazı da şeriatttır. Allah'ın yani, emridir. İslam'ın emirleri Allah'ındır. Yumurta da kırıp yemek için yaratılmıştır. Bu o bir gıdadır. hikmete bir örnek verirseniz. Hikmete, "Vamen ve yutal hikmete faqad utiya hayran kesira." Tamam. Yani hocam yani, evet. Evet. Bir kimseye Allah eğer hikmet verdiyse, verdiyse, vermişse evet. ona çok büyük hayırlar verilmiş demektir. Çok hayır verilmiş demektir. Evet. evet. Ha, yani hikmeti bilinmeden uygulamanın hiç kimseye bir faydası olmaz. Hocam, ben, boş, ruhsuz oldu, hikmete bir örnek verir misiniz hocam? Ben bir Siz ağrım. mi örnek veriniz Abdülhamit Hayır hayır. Yok ben şimdi hocamın neyi kastettiğini... Ben ben anlatırsam bana göre anlatırım. Ben şimdi hocam bir örnek verirsen ben bana olurum. Yani ne demek istediğini Allah ilahi kavramayın. Allah bu emri, bu hükmü koyarken hangi maksadı gözetmiştir? Hikmet odur onu bilmek. Tamam peygamberimiz öğrettiğine göre peygamberimizi şey göstererek bir örnek verirseniz anlarız hocam. Şimdi bu bir tarif yaptınız. Hı. Peygamberimizin görevlerinden üç, üçüncüsünün de hikmeti öğretmek olduğunu söylediniz. Size buna katılmıyorsunuz. Demek ki bize he? şüphesiz öğretti. O ayetin hükmü Şimdi bize hikmet öğrettiğine göre onun bir örneğini verirseniz anlarız. Hikmet vereceğim şimdi. Yani yani peygamberimizden yani nasıl Bitmedi. bir öğretmiş o hikmet? Bitmedi daha. Bitmedi. Hocam. Dördüncüsü, vayüzekkihim ve onları ahlakat eğitmektir. Peygamber dört tane görevi var. Geliştirmek Geliştirmek. Yani. Gerekirse ıslah etmek, gerekirse terakki ettirmek. Tasavvuf da özünü o ilk eden alıyor. Tasavvuf efendim tasavvuf ruhen gelişmektir. Ahlaken gelişmektir. Nasıl ki ilim bize bilgi, zeka bakımından gelişmeyi sağlıyorsa, bilgi o yüklüyorsa akli olarak. Akli olarak kalbin ıslahıdır. Kalbimiz kirlenmiyor mu? Duygu dünyamızı Doğru. temizlemektir. Eğer bizde bir duygu dünyası varsa, biz ilimle mi yaşıyoruz, duygu dünyamızla mı yaşıyoruz? Duygu dünyamızda Hangisi hocam. daha öncelikli ve hangisi daha ağırlıklı? Kalbimiz. Kalbimiz mu? daha önceliklidir. İ, i̇lim önde, ha. o arkada gider hocam. Öyle, Öyle midir hocam? Önde. İlim önde, kalbimiz farklı. arkada mıdır? Burada iki farklı görüş hocam. Farklı değil. Yani Aynı bir bir şey. Şey. hikmetin i̇lim... hikmete bir örnek verirse ben... Tasavvuf... Kiti... Hayır, hayır. Ben şimdi zihnimde hocamın ne kastettiğini anlarsam ona göre konuşurum ben şimdi sana olurum. söyleyeyim. Hocam açık söyleyeyim. Hazreti baş... Mevlana hikmet, yok, yok. hikmet şeyde peygamberimizin ey, hikmet... öğrettiği hikmet. hikmet. Peygamberimize şimdi bir ayet okudu. Doğru. Hı. Gerçekten bana göre ne? bu çok büyük hayata önem taşıyor. Doğru. Hı hı. Hikmet meselesi son derece önemlidir. Ve Müslümanların bunu atladığını düşünüyorum. Bravo. Çünkü Cenab-ı Hak yuallimuhumul kitabe vel hikmeht diyor. Hı hı. A peygamber faili, peygamber o insanlara kitabı ve hikmeti öğretir. Şimdi kitabı öğretir de kimsenin bir ihtilafı yok. Onu herkes hemen anlıyor. Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi falan. Hı hı. Ki peygamberimiz bunu çok yoğun bir şekilde Müslümanlara öğretmiştir. Bir de hikmeti öğretir diyor. Hikmet de bilgelik hocam gençler var? Bilgelik şeyle ayrı bir şey. Peygamberimizin, yani peygamberimizin, Cresi, tamam. peygamberimizin öğrettiği hikmet meselesi önemli. Şimdi hocam ona bir örnek verirse, ben de neyi kastettiğini anlamış olurum. Çünkü bizim literatürde hikmet konusu çok açık değildir. Siz tasavvufu peygamberimizin öğrettiği Hayır, hikmete aykırı o, o, olduğunu düşünüyorsunuz. ayrı bir konu. Hocam o, peygamberimizin öğrettiği hikmete bir örnek verirse Peygamberimizin öğrettiği hikmet, Ebu Bekir'e öğrettiği hikmettir. Ben sana bir tanesini vereyim. Hazreti Mevlana'nın o ışığın, o alevin necdeti seçerim. Onu öğrenmek Şim istiyorum. Hikmet evet, nedir? Veda hutbesini okuduktan sonra Mila'da iksamet ikmal eden ayet geldi. ''El yevme etmel lekum dinekum ve etmemtü aleyküm niyemetî'' dedi. Ayet. ''Ben bugün size dininizi tamamladım ve dini kemale erdirdim.'' Herkes bayram yapıyordu, seviniyordu. İşlerinden yalnız ebubekir Bekir ağlıyordu. Evet. Dediler ki, ya işte dinimiz tamamlandı, daha büyük bundan sevinç olur mu? Din binası tamam erdi. Mükemmel hale geldi. Allah bizim dinimizden razı olduğunu bildiriyor. Bizden de razı olduğunu bildiriyor. Niye ağlıyorsun herkes bayram yaparken? Hazreti Ebubekir dedi ki Din tamam olduysa peygamberin ahirete gitmesi yaklaştı demektir dedi. Aramızdan He. ayrılması. Bu işte hikmetle kavramaktır. Tamam da bu peygamber, bir, peygamber bir tanesi. hikmeti. tasavvuf yöntemi de yani bu. Bütün ümmeti öğreteceksin. E Ebubekir bunu hissetmiş his başka bir şey peygamberin öğretmesi Çünkü işte bunu talim, peygamberden talim öğreniyor. öğreniyor benden öğrenmedi ki ya yani ben tamam mesela, da koskoca o, o kadar insanlar Peki sen söyle sen e mi? misal ver Hayır üç tane örnek vereceğim dedim biri bu biri birinci hocam, bu ikincisi bir kavram, kavram. ikincisi bu Savaşı'na askeri gönderiyor peygamber efendimiz evet hocam. ve onlara bir takım talimatlar veriyor medine dışında orduyahta işte Caferi Sadık var baş işin başında Zeyd var daha önce birinci komutan Ondan sonra Cafer, ondan sonra Abdullah İbni Revaha, ondan sonra Hazreti Halid topluyor. İşte Halid de o zaman yeni Müslüman olmuş. Halid bin Velid. Halid bin Velid. Peygamber Efendimiz diyor ki, eğer bu savaşta Zeyd, Şehit düşerse sancağı Cafer alsın diyor. Cafer de o zaman yeni gelmiş. Şeyden, evet, evet. Habeşistan evet, yani evet. hicretinden. Savaşa katılıyor. Eğer diyor Cafer de şehit olursa Abdullah ibn-i alsın diyor. O da şehit olursa derken Ebu Bekir diyor ki Ya Resulallah yeter diyor. Çünkü Ebu Bekir biliyor ki Peygamberin ağzından çıkan hak kelamdır. O bir ihtimal değildir. Aynen dediği gibi olacaktır. Ötekiler ihtimal gibi tedbir olarak konuşuyor, zannediyorlar. Ebu anlayışı işte hikmetli anlayıştır. Siz bunu tasavvufunda ya, bu özünü, özünü buluyorsunuz. Bu tasavvuf anlatacağım. Bu, anlayış, bu tasavvuf değildir. Ama bu anlayış değil. başka bir şey. Bakın onlara Kur'an'ı nasıl öğretiyorsa, aynı şekilde hikmeti de öğretiyor yani, olması lazım. Yani didaktik öğretmek, öğretmek, gönül gözüyle. Kitaptır, hocam bak gönül gözüyle, kumaş, gönül gözüyle de Kur'an'ı hani okumayı, öğretmeyi. Peki yani. siz o zaman, hocam, Hazreti Mevlana siz hocam, ol, olayın tam şeyine giden, kitabın orasıdan koşuyorum. Hz. Mevlana'nın meslevisinin e, ön sözüyle ilgili sizin düşünceleriniz var. Hı hı. Onu bir alalım hocam. Ön sözü Hazreti Mevlana'nın değildir. değildir. Ön söz, başkası o kitap. Sonradan. O zaman Abdullah Sıçak tamamen çürük bir temelden mi argüman ediyor? Hayır, hafta, ben geçen hafta ne dedim? Hazreti Mevlana, Mevlana Onun o kitabı değildiri bilmiyorum. Hayır, efendim. ben geçen hafta burada Mevlana'nın ön sözüne Mehmet yazılan mi? o ön söz. Hazreti Mevlana'nın da değildir. Sultan Veled'in de değildir. Hüsamed'in Çelebi'nin de değildir. Çok sonraki asırlarda ona bir ön söz yazmak ihtiyacı duyulurken Mesnevi'yi biraz methusena ederek bu işte Kur'an'ın özünü... Fa Farsça Kur'an tabiri de son adam mı hocam? Meznevi Farsça Kur'an'da. değil. Yok, Farsça Kur'an değildir. Öyle değil. Değilmiş değil. onu, onu ifade yok. eden mutasavvıflar. Molla caminin bir sözü var. Ha. Diyor ki neyin peygamber veli daret kitabı peygamber değildir ama kitabı vardır. Ha evet, aynı. Ha. ha o bu bu ne? Meznevi o bir çeşit itifak. İsterseniz, bakın orada ben geçen hafta Mehmet Demirci hoca buradayken evet. Dedim ki Mesleğinin böyle zaten, başlamasaydın keşke böyle başlamasaydı. Şey. Hayır, benim o, şey ettiğim, takdir ettiğim şimdi, bir arkadaş. Yani bu kadar Mevlevi hakaretiyle başlamasaydı keşke. Şimdi, ya şey ben o da soru sordum hocam. O ne hocam, hocam bir Hakkı'na e bir dönelim evet, mi? Haldun sorularına bir dönelim. Evet, Sabaheddin ora. Evet, bir soru var. Birçok soru var da bir tanesini seçtim. Mevla en basit tabirle Rab İlah anlamına geliyor ve Allah'ın Resulü Peygamber Allah Efendimiz'e bile böyle bir ön ad verilmemişken Celalettin Rumi'nin bu isimle tanınmış olması, anılıyor olması ne derece doğrudur diyor. İçel diye Mevla, bir arkadaş. Allah kelamına Allah karşılığı değildir. O şeydir. Yani dost, dost manasınadır, sahip manasınadır. Çocukların veli anlamında. Veli, anlamı veli manası, mevlada, ya, Kölelerin, kölelerin yok, sahiplerine de mevlad derler ki. D D D Luhat yani Mevlana'yı da veli anlamında Abi, kullanırlar. Yani. Efendi yerine kullanılıyor. Mevlana, şimdi, Efendimiz manasına. Şimdi Emin Hoca iyi hafızdır, ben hafız değilim. Sen de yani hafızdır. Kur'an-ı Kerim'de yok. Şimdi sizin şey, Kur'an-ı Kerim'de bu Mevla kelimesi, Evet, Allah için en temel mevlana denir. Doğru, gerçekten cenabak bizim dostumuz. Celaladdin Rumiy'e mevlana denmesinin bir sakıncası yok Bir tek Celaladdin Rumi değil ki mevlana denilir. Biz mevlana var. Şimdi mevlana cami var, mevlana Halide Baghdad'ı var. Ona kalırsa İran'a gitseniz Rumi diyorlar, biz mevlana diyoruz. Belhi diyorlar. İran'a gittiğin zaman Belhi diyorlar. Yani Rumi diyorsun, bilmiyorlar. O da mı? Mesela şimdi. Zekeriya aleyhisselam inni hiftul mevvaliye min ba'di diyor ya. Tabii. Orada mesela Mevla kelimesi. Mevla kelimesi kişinin dostu manasına gelir. Kişinin mirasçısı manasına gelir. Kişinin arkadan o kendi soyunu devam ettirebilecek kişiler anlamında anlamına gelir. Çok sayıda e, anlamı var. Yani tabi Cenab-ı Hak da her Müslümanın dostu olduğu için. Hem mesela, dostumuz hem sahibimiz. E, dostumuzdur, sahibimizdir şeydir. Yani bunu tutup da ee, o şekilde bir anlam vermek yanlış. Yani Hocam siz, yani doğru yanlış yanlış. Hocam siz doğru. mesela Süleymaniye Vakfı'nın o internet sitesindeki görüntüleriniz de ben e, izliyorum. Mesnevi'ye ama çok net şeyler, karşı çıkışlar getiriyorsunuz. Doğru. Hatta Mikail Bayram'a referans yapıyorsunuz ki Mikail Bayram bu görüşleriyle o zaman çok ortalık karışmıştır. Mevlana'ya, Moğolca'na bile. Yok, ne, ben, ben öyle bir kelime hayatta kullanmıştım. E, siz söyleyemez ama Mikail Bayramı çok mesela, değerli bir ben, e, şimdi, konferans var. Şimdi ver. burada geçen hafta e, konuştuk. Ee, Mehmet Demirci Hoca dedi ki e, o Mesnevi'den 18 tane beyitin Mevlana'ya ait olduğu kesindir. Ve ben konuşmaya başladan, başlamadan önce şunu söyledim. Çok iyi hatırlarsınız. Evet. Benim bu sözüm, Mevlana şu söyleyeceklerim Mevlana ile alakalı değil. Ama dedim. Hı -hı. Ama Şimdi Mesnevi'ye Mesnevi göre konuşacağım dedim. Mesnevi'nin ön sözünde böyle bir şey var. Ama Mesnevi'nin kendisi farsçı olduğu halde orijinal, no orijinal, orijinal ön söz Arapça bu beni kuşkulandırıyor dedim. Şimdi Emin Hoca dedi ki ona ait, ona değil. ait, ona ait değildir. Değil, ait değil. Peki hocam 18 ondan beyt sonra, dışında e, Hz. Mevlana'ya ait değil midir Mesnevi? Ondan sonra hepsi bir şey daha var. O da acaba ait midir değil hepsi midir? Hepsi aittir, aittir diyor Emin hoca Emin Hoca buradayken ben onu sorayım. Yok o, o, öyle söylüyorlardı hocam şeyde yani o şeyde Mehmet Demirci hoca dedi 18 beyitin dışındakilerin Mevlana'ya ayeti kesin değildir dedi. Yani yanlış söylüyorlar. Hayır öyle demedi. Hüsamed aslında. Məddin Çelebi. Öyle hayır, hayır, Hocam pardon ben şimdi Mehmet Hoca yani, da burada yok. Öyle da, diyor. Yani, çok yok. kıymetli, kıymetli bir hocamız. Yani, kesin o kesin hani, değildir. Dedi. O 18 beyitin ki ben de öyle bilirim özü manasını hayır, taşıdığını taşıdığına Kendi söyledi. el yazısıyla. Evet yazdı. Kendi kalem ile yazdığı, yazdığı özü 18 beyit. Yazıyor Hüsameddin Çelebi Efendi burada o el yazdığı kitapta bir evet, hikayesi evet. var. Mesnevi'nin gösteren... nasıl meydana geldiği hakkında bir bölüm Melhin var. Meryem güvercini Emineci ocağında. Hayır şey bakım da söyledi. Onun onu size hediye etmek için getirdi. Ama onun Kur'an ışığında tarikatçılığa bakışta Efendim benim. E, Ocağım bu kitabı okudunuz mu siz? Abdülaziz hocam şimdi görüyorum. Bu kitapta yani epey şimdi yeniden hatırladım. şimdi siz tarikat adına yapılan yanlışların hepsini, tarikatçılık demek ki doğru değil hocam ama. Ya, tasavvuf var, tarikat... tarikatçılık demek ki doğru Yok, değil. O tarikatçılık kitabı... adına bir sürü yanlış Hiçbir var. Sürü ben bu işin yapıyorlar. içindeyim. Abdülaziz hocadan daha çok biliyorum ne kadar yanlış oldu. Evet. Fakat bu yanlışları sen Mevlana'ya, Cüneydi Bağdadi'ye, Abdülkadir'i ya, bu yolun saf Büyük, temiz, velilerine eğer isnat edip de onları karalamak için kullanırsan Yani daha açık söyleyeyim Ali Kalkancı'nın hatasını sen Mevlana'ya fatura edersen Bu büyük iftira etmiş olursun Ama tasavvufun da bidat ha, olduğunu söyle şey, büyük ölçüde ha, Ben, yani, ben bir şey söyleyeyim, sorayım hocam madem ha, siz uzmansınız ha, Benim zihnimdeki sorulardan bir tanesi Mevlana ile alakalı olarak e, Şu yani ben o, o geçen haftaki şeyden dolayı e, baştan söyledim. Bunlar Mevlana'ya iftira olabilir. O Semah'la ilgili olarak da Mehmet Hoca dedi ki bu dedi Mevlana'dan gelme bir şey değildir. dedi. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Onu Emin Hoca daha iyi bilir. E, şimdi şunu ben bile cevap verebilirim Oo, yani Emin evet. Hoca'ya kal kalmadan öyle söyleyeyim. Hani yani buna ben Mehmet bile... Hoca öyle söyledi. Şimdi ben Emin Hoca buradayken şunu sorayım. Ben Meslevi'de şöyle, çok ya, ben de de de şöyle de. bir şey okudum. Ee, Bayezid-i Bistami hacca gidiyor. Yolda bir fakire rastlıyor. Fakir diyor ki nereye gidersin Bayezid? O da diyor ki hacca giderim. Diyor ki bak, Allah Kabe'yi yaptırdı, bir daha oraya gitmedi. Ama benim içimden hiçbir zaman çıkmış değildir. Gel benim etrafımda yedi kere dolaş. Mesnevi de bir geçiyor hocam Meslevi bu hikaye. de okudum ben yani. Gel benim etrafımda yedi kere dolaş. Hı hı. O elindeki kaç lira var o parayı da bana ver. Memleketine git diyor. O da diyor geldi. E, hakikati orada öğrendi diyor. O, işte onun etrafında yedi kere dolaştı. Parayı da ona verdi, memleketine döndü. Bu nasıl izah ediliyor hocam? Nasıl tam böyle değil bu hocam siz. Değil, değil, e ama e söyleyelim. Nasıl e e onu ben yani nasıl bu biz isterseniz şey tam, tam doğrusunu doğrusunu yani. anlarsınız. Şimdi sen o hak ehlini bul. 7 kere değil 70 kere dön onun ne anlamı var. O, o hak onu ehli. bana anlatır mısın? Ha, ben mısın ben sana bu İslam'a şey aykırı mıdır ha, hocam? Kur'an'da nah, zikayetsizdi. Yani eğer tabi, o Mevlana değil tabii bu Mevlana değil. Mevlana bir oradan naklen bir hikaye. Sufi hikayesi. Bir, tamam, yani toplamasını hikayesi. Bunu anlamadı diyor. Yani bir kişiyi geçiyor bu hikayesi. Yani hak Allah'a bir kere bağ uğramamıştır dedi. Hocam çok pardon. Efendim, çok, şimdi hocam çok bir, pardon. Buyur. İşte hikmet dediğimiz şey tam da bu noktada devreye giren bir şey değil mi? Yani yok, yok. bu hikmet okumadan... Şey. Pardon bak, müsaade eder bir şey. misiniz? Hikmet bak, hikmet buradan, işte, bir sonra işte, hocam Berna'ya da izin verin. Hadi lütfen. Şimdi buradan siz şöyle bir okumada çıkabilirsiniz. Vay sen o adamı Kabe'ye şırk mı koştun, ona eş mi koştun gibi bir okumada yapabilirsiniz. Bir taraftan da bir takım Sembollerin bir takım manevi değerlerin insanın içinde taşıyabileceğini ya da o kadar değerli ilim irfan sahibi insanlar bulunduğunda onlara da varmanın büyük bir yol olduğu gibi başka gönül gözüyle bir bakışla yapabilirsiniz. Tamam işte o, insana yani, varma diye bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Cenab-ı Hakk'ı Allah'la kullar arasına koymak yok. Din, vazifesi Allah'la kul arasına girmek değil. Araya girmek değil o. E nedir peki? Ya bunu nasıl izah ediyorsunuz? Az önceki Ben sana edelim. söyleyeyim. Hocam, Hocam, ben, ben, ben, ben izah, onu izah ederim. O, Bak, o şems, problem değil. Şemsi Tebrizi söylüyor. Hatta Burhanedin muhakkak Muhakkakî Tebrizi de diyor ki: Siz diyor mürşit geçinen bir adamın yanına gidin. Evet. O sizi eğer Allah'a kul olmaya yönlendiriyorsa Allah'a giden yolu gösteriyor. Siz oraya bağlanmaya teşvik ediyorsa, oraya bağlamaya çalışıyorsa o hakiki mürşittir diyor. Eğer kendine bağlamaya çalışıyorsa o şeytanın ortağı olan bir fesat ehlidir diyor. Yani buradaki fakir kendine bağlamaya çalışan kişi mi oluyor? Hayır olmuyor işte. Nasıl Olsun. Ne Mevlana, ne Mevlana, ne Mevlana, ne, Mevla ne, ne Peygamber İmla Efendimiz, Arami. ne Peygamber Efendimizden sonraki veliler, alimler, mürşitlerin hiçbirisi birisi ey Allah'ın kulları bana secde edin demiyor. O Kabe'de bile Allah Kabe'ye tavaf edin derken bile Kabe'ye kabe tapın demiyor. Fel ibudu rabb hada'l beyt diyor. Sizin Ey tamam insanlar, ey insanlar, kabe'nin Kabe Rabbine e, ibadet diyor. edin diyor. Kabe'ye giden, eğer kabe'ye böyle hayran hayran bakıp onun siyah taşlarını yahut örtüsüne secde ediyorsa, o şirk içindedir. Hac için gitse dahi şirket. Doğru mu hocam? hocam? Tamam evet. doğru da. Evet. Yalnız burada Doğru da şahsın. değil. Doğru dur. Ayet okuyorum ben sana. Doğru da. Ne demek doğrudur? Doğru dur. Sen <Gülüyor> ya bu du Rabb Hazal Bey. Hocam bu lütfen lütfen kendinize gelin. Kendimde çocuk ben. yok. Kendimdeyim. Yok, yok bir şey ha, doğru yok. Doğru, doğru da. deyip de başka bir şey söyleyeceğiz. Yanlış ya, söylüyorsunuz. Diyor hocam bir Allah sıkıntı Allah yok. Allah Allah. Hocam, Allah. Hocam, doğru hocam. söylüyorsunuz. Bir şey soruyorum. <gülüyor> Peki Hayır, bu yanlış bu fakiri, Nasıl yanlış bir Ben kendi sözümü söylemiyorum. Ben sana ayet okuyorum. Allah Allah yanlış söyledin diye mi var? Ona ekleme, açılım yapmak istiyor Açılım yapmak istiyorum. Tabii dediği doğru. Elbette ona bir şey demiyorum. Fakat bu fakir bu kişinin Kabe'ye gitmesine geliyorum. Diyor ki Allah oraya bir daha uğramadı. Öyle Benim bir şey de demiyor. Mevlana'da, Mevlana'da böyle bir ifade yok. Öyle Allah bir şey oraya yok ama. bir daha uğramadı. ifadesi yok. Meslebi'nin Meslebi bir ifade Meslebi var, var mı? Ben, ben sana ben de bulurum. Ha, bir kötü bir çeviridir ha. okuduğunuz. Yani, ha, ben yani sonuçta ben, çevirisi Mevlana, var. Hay hocam siz şey de söylüyorsunuz. Mesela Hazreti Mevlana'nın o sürekli Hazreti Peygamber'e bağlılığını anlattığında, ben izledim sizin videoda geçiniz onları, geçiniz diyorsunuz. Hani o meşhur bir girişi var ya hocam Hazreti Mevla'nın, ben e, Muhammed'in ayağının tozuyum, yanlış söyleyebilirim. yani. Ona siz, benzer, Peygamberimiz hakkında yüzlerce, binlerce beyti var. Baştan e, sona zaten Peygamberi anlatmak, Peygamber'in Allah hakkındaki mevkini anlatmak, anlatmak. Yani Mevla. Mevlana'nın vazifesi, peygamber ve Allah'a giden sevgiyi o, o, talim etmekte. Burada aslında Öyle şöyle bir ayrım var. Yani Öyle sizin gibi e, Mevlana'dan, fıkıh Mev gözüyle bakınca ha ben Mevlana, Mevlana uzmanı değilim. Meslevi uzmanı da değilim. Tasavvuf Sadece, Sadece okuduğun bazı şeyleri soruyorum. O kadar. Tasavvuf gönül gözüyle yorumluyor hocam. Yani o kirli zaman kirli biraz yok. daha okumak lazım. Oku Şimdi bakın, kardeşim, bakın asıl mesele şu. İnsanların ahlak eğitimine kimse bir şey söylemez. Mesela bizim bu, bu kitabın ön sözünde vardır. Siz evet. hangi, e, ister tasavvuf değil, ister tarikat değil, ister ne yaparsanız yapın. Yapmış şeyin olduğunuz manevi şey, yardımı kavramını reddediyorsunuz. Yapmış olduğunuz şey, bir kişiyi Allah'la kulun arasına koymaksa, o kişinin e, e, vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'a gittiğinize inanıyorsanız, o kişiyle Cenab-ı Hakk'ı perdeliyorsanız bu şirktir. İsterseniz hangi isim verirseniz verirseniz bunu yapmaz. Hocam da var. Kasavuk bunu yapmaz. Mevla burada Hayır. şeyde Maalesef bir tarafta var. Kasavuk bunu yapmaz. Bu noktada ben bir soru, soru sormak evet, zorundayım. Soru Hasan Tütüncüoğlu bir soru sormuş. Yaradan ve kul arasına girilebilir mi? Sadece fikir vermek bile. Mevlana'nın tırnağı kadar olsa da araya girmek olmuyor bu. Ne demek Ne bu ya? Bu ne biçim soru abi? Bakın şimdi Allah'la kulun arasına girme meselesi yok. Yani şimdi girilemez. Zaten e, e, şirk Allah'a ikinci plana atıp başka bir şeyi birinci plana almaktır. O başka bir şey kendi demsiniz olabilir. Bu soru size geliyor. Yani Tabii. sanki daha ruhban sınıfını sorgulayan bir, bir soru. Şey, başka bir şey Başka yani demsiniz siz de de olabilir. Yani siz de aslında şunu yapın bunu yapmayın derken, araya hani Allah bundan hoşlanmaz derken araya girmiş olmuyor musunuzu soruyor bu ha, soru. Bu çok güzel bir soru. Şimdi biz de hocalar olarak Allah'ın emri olduğu... Peygamber Efendimiz'in sözü olduğu kesin kanaati, kanaat ettiğimiz, etmediğimiz bir şey söylersek kendimizi Tanrı yerine koymuş oluruz. Hazreti Celalettin Rumi'de bu var mı hocam? Çok açık şimdi, soruyor. Şimdi e, şimdi biz kendimizi bir şey yapalım. Bakın Kur'an-ı Kerim'de ben mesela ben fetva yıllardır 1976'dan beri insanlara fetva veren bir kişiyim. Evet. Eğer bir, bir vatandaş soru sorduğu zaman kendi kafama göre fetva verirsem kendimi Allah'ın yerine koymuş olurum ve en büyük günahı işlemiş olurum. Dolayısıyla fetva vereceğimiz zaman yapılacak şeyi Kur'an-ı Kerim bize açıkça belirtiyor. Allahü Teala Hud suresinin Hud suresinin ilk ayetlerinde şöyle buyuruyor. Es-te'uzü billahi elemler. Kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet milletun hakimin habir. Bu bir kitap bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış, hüküm ifade eden ayetler. Sonra da hakim ve habir tarafından açıklanmıştır. Yani Allah tarafından açıklanmıştır. Evet. Yani şurada bir ayet var, bir de onu açıklanan ayet var. O, o açıklayan ayetten ortaya çıkan açıklamanın adı hikmettir. Dolayısıyla mesela şurada iki var, yanına bir iki daha koyuyorsunuz, sonda dört çıkıyor. O, i̇şte o dört hikmettir. O dört iki, Bu iki de değildir, o iki de değildir. Dolayısıyla Allahü Teala'nın bir açıklanan ayeti var, bir de açıklayan ayeti var. O iki ayeti birleştir, birleştirerek Allahü Teala'nın o ayeti nasıl açıkladığını o kendisinden öğrenmemiz gerekiyor. Ondan sonra şunu söylüyor Allahü Teala. Niye sen açıklıyorsun ya Rabbi diye sormuş olursunuz. Diyor ki ellati abudu illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye. Şimdi ben Allah'ın ayetini kendi kafama göre açıklarım. Siz zannedersiniz ki Allah böyle diyor. Ne? Evet, bunu böyle ha, sunmak siz Allah'ın sözü diyerek benim sözüme ...şey yaparsınız... Yani mürşit-mürit ilişkisi böyle midir diyorsunuz hocam? Sadece mürşit-mürit falan değil. Yani siz isterseniz ne kadar büyük halim olursanız olun. Bu son derece tehlikeli bir noktadır. İnsanların dinini kullanarak... ...yapılan sömür... Halktan sömürü, alıp, alıp halka vermek de böyle olmuyorsunuz? Tabii olmaz yani. O, o Nereden aldıysanız o kesin olmaz. Ama lazım. Emin Hoca da diyor ki... Ayet, ...sen de haktan alıyorsun... Lazım. ...kitaplar yazarak halka veriyorsun... Bu şimdi, ne farkı var? Diyor. Sen de şimdi, mi küfür işliyorsun? Diyor. Bakın şimdi orada işte eğer ben kendi kafamdan bir şey katarsam Allahü Teala diyor ki kendini benim yerime koymuşsun. E Mevlevilerin kattığı nereden biliyorsunuz hocam? E Mevleviler de haktan alıp halka veriyorsa. Kardeşim bak ben geçen hafta ne söyledim? Diyor ki şimdi Emin Hoca diyor ki bunu şey yazmamış. E, Mevlana yazmamış. Zaten o, onun Arapça olması öbüründe Farsça olması bu ihtimali güçlendiriyor. Do doğrudur. Evet. Yani ben ben de zaten geçen sene, o, geçen hafta o yazmış demedim evet. hatırlıyorsanız. Dolayısıyla e, orada diyor ki, bu diyor mezhebi kitabıdır. E, dini anlamada e, şimdi bu dinin asıllarının asıllarının asıllarıdır diyor. Dinin aslı Kur'an-ı Kerim'dir. Onun aslı evi Mafuzurun, onun aslı Teala'dır. Ondan sonra diyor ki, Allah'ın en en yüksek fıkidir diyor. Fıkıh ince anlayış demektir. Allah'ın en yüksek ince anlayışı. i̇bn Arabi'de de var değil mi hocam? Oda da var, evet. Peki Ebu Hanife'nin de var fıkıh ı ekberi. Fıkh-ı Ekber diye bir kitap yazdı. Şimdi Ebu Hanife'nin ikisi şöyle hocam. Nasıl? Ebu Hanife diyor ki, bak diyor ki ben şöyle diyorum diyor. Ben şöyle diyorum diyerek kendi sözünün Kur'an ya da sünnet olmadığını ifade etmek için şey yapıyor. Yani kendi söylediği söze kendi adını koyuyor ki bunu sakın Kur'an ve sünnette karıştırmayın. E Mevlana diyor ya. Ama yapıyor. Mevlana eğer aynı şeyi yapıyor. bakın orada diyor ki diyor ki sözü... peygamber bunu şimdi peygamber söylemiş. Ama o yazdı Bence siz bir daha bir gözden hayır, geçirin tasavvuf hocam. Gözden Mevlana Allah'ın sözü. Ama sözü... çok, çok sözü, eksikler var. Hocada tek Mevle, bırakmayalım. Berna da Emin Hoca'nın şeyleri. Hayır ama çok eksik şimdi. Kendisinin yazmadığı bir ön söz üzerinden yorumlarsak yanlış bir şey yapmış oluyoruz. Sonraki sonraki uygulamalarda bir dakika Berna Hanım eğer mesle, şey, Mevleviler o ön sözü kabul etmiyorlarsa çıkarsınlar oradan. Kim çıkaracak? Çıkarsınlar oraya ön söz olarak koymasınlar. Hocam şu an satılan bende var mesela birkaç mevlevi tercümesi var. Ben o görmedim <gülüyor> ön sözü. Tercümelere <gülüyor> koymuyorlar. Tercümelerde... O, koyuyorlar, koyuyorlar. Direkt ki, dinleneyden kim şikayet etmedi diye başlıyor. Evet. evet. evet. Yani evet, ben hiç o, görmedim belki de ben mi sözü yanılıyorum? Sözü o ön olsa. sözü ben o hiç sözü görmedim. Zaten Mevlevi çıkartmış, hepsi çıkartmış. Abi abi abi ab, av konuk çıkarttı yine yani doğrudan doğruya. ben size başka bir soru sorabilir miyim? Yine sorulacak o, o kadar sözü önemli de. değil. Bir Mevlana hayranı, Mesnevi aşığı bir adam Mesnevi hakkında bir <Gülüyor> övgü. Hocam, sema ile ilgili bir, o eleştirileri bir, dikkate o, o, alınacak o, o, o tarafı yok mu? Değil. O övgü değil hocam. hocam, hocam o övgücü olur, özgü olur Abdülaziz mu? Abdilaziz'in o sema ile ilgili o kalkıp gösterdiği onun hiç dikkate alınacak yönü yok mu baştan sona? Siz, ah, ben yani, yani haktan alıp, alıp halka, halka ne veriyorlar? O sema törebi Ya bu bir duadır diyorum. Bir... Sen dua etmiyor musun kardeşim Allah'ım? Hastayım bana şifa ver demiyor musun? Hocam hastayım, bu alıp, halka vermek değil var, ki. Borcum var, borcumu kolaylaştır. Allah'tan hiçbir şey istemiyor musun? O hakta, haktan bir şey istemek, haktan almak değil. Allah verdi mi, vermedi mi bilemezsin o zaten dua müslümanın asıl görevlerinden bir tanesidir. Elimize açarı alırız. E tamam o bu başka da bir şeydi. bu da elini açıp yalvarıyor. Hiç kimse hiç kimse Cenab-ı Hakk'a onu sadece cezme yapmıyor ki yeryüzünde bütün insanlar yapıyor. Tamam. Ama onların hiçbirisi ben haktan alıp halka veriyorum demiyor ki. Hocam çok açık bir Sema demese aykırı de Aykırı mı görüyorsunuz? Ben ben o anlayışı tabii ki aykırı veriyorum. Ya İstanbul sen aykırdı. şimdi bilmediğin şey hakkında Hocam hüküm işte veriyorsun. anlatın işte ben söylüyorum. Işte. Ben siz bilen birisisiniz anlatın lütfen. Vermedik ki oraya daha. E buyurun anlatın Gelmedik. dinliyoruz. Buyurun hocam. Sema gelme. bir sembolik ifadedir. Semboling Sembolik dil diye bir dil vardır. Ben şimdi Metafor. sana böyle elimi uzatmakla, böyle elimi uzatmak, Elimi öne bağlamak, huzuruna gelmekle, elimi böyle koymak arasında mana farkları yok mu? Doğru, doğru. His, his, his bu farkı, sembolik dil. Saygı farkı var. Bu sembolik dil. Bütün dillerin anası sembolizmdir. Sembolik dil vardır. Daha başka, ayıp olan misaller vardır. Mesela adam gol attığı zaman ''Baa'' diyor <gülüyor> <atıyor> işte. <gülüyor> ya. yapmayalım <gülüyor> hocam, <gülüyor> yapmayalım <gülüyor> şey. Yapma değil, yok, görüyoruz. Her doğru, işte, görüyoruz. doğru. Görüyoruz. Orada adam, bir, orada bir Adam yok. O sevinci ifade etmek için Pelende atıyor havada, takla atıyor, bir daha bir daha bir daha, bir daha atıyor, bir daha. sonra arkadaşları geliyor üstüne, hücum kümeleniyorlar, altta kalıyor canı çıkacak. Şimdi e, toparlamalıyım ha. çünkü bir reklam arası vereceğim. <gülüyor> Yalnız e, sıklıkla e, Mevlana'nın sözlerinden toparlananlarda hep şu vardır ki ben Kur'an'ın eriyim der ve söylediği... Men e, bendeye Kur'an'ı meyer can darem diyor. Ben canım bu tende durduğu müddetçe ben Kur'an'a köleyim. Evet, ben diyor aklımı Muhammed'in ayakları altında kurban ettim. Ben de diyor. onu söylemiştim. Yani Hocam tamam da bu, bu, bu söylemi herkes yapar da yani biz bunu fiiliyatta da, görmek hayır, istiyoruz. Bunun dışında şey söylemiyorum ben. Fihliyat Fihliyat bunu de, bunu o zaman fiiliyatta nasıl yaşadığını anlamak istiyorsan Mevlana'nın hayatını okuyacaksın arkada. Siz Mevlan Mevlan, nasıl Sadece şu haktan alıp halka vermeyi bir anlattım ben de bir anlattım. Onu anladım. anlatalım bir reklam arasından. Evet. Evet, bu da detaylı anlamak detaylı. istemedik. Reklamdan zorundayız. Nedir bir Bugün reklam arasından? Geçtiğimiz hafta birçok bilinmeyen soruya cevap veren Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır merak edilen konuları anlatmaya devam ediyor. Doğru olduğuna inanmadığım hiçbir fetvayı vermez. 21. yüzyılda İslam'ı nasıl yaşıyoruz? Hak doğruyu öğrendiği zaman... Yapıyor. İslam'ın sosyal hayatımızdaki etkisi nedir? Dindar olmayan hiç kimse yoktur. Yerimiz. Diğer Müslüman ülkelerle aramızdaki kültür farkı dinimize yansıyor mu? Mutlaka kılmaları gereken 5 vakit namaz gidiyor. Hepsi az sonra Yerden Göğe'de. Evet yine Yerden de karşınızdayız. Reklam Devam arasında ediyoruz. Da, e, tam tartışma tam gazıdır. Biz de hocalarımızı karşı karşıya e, aldık. Hem daha da. Bu arada Rasim izin verirsen beni e, Mehmet Hoca aradı Mehmet Demirci İzmir'den. Evet. E, senden almışım onu. Ben ama. verdim onu. E, ben de böyle. Aa filan şaşırdım birden ee, söz vermiştim dedi sana kitabımı yollayacağıma dedi. Ben evet. biraz latife yapmıştım geçen hafta işte Rasim'e veriyorsunuz görünüş her şey değildir bana verecektiniz <gülüyor> kitabınızı diye. Bana 10 tane kendi kitabını 10 ben birkaç tanesini biliyordum ama o kadar olduğunu bilmiyorum evet, açıkçası. Evet, evet, evet. Ve hemen elim benim böyle elim bir kitaba gider yani elim seçer öyle evet. derim herhalde ruhumu seçer artık. Mesnevi hikayelerinden dersleri seçtim hemen elime aldım bugün. Açıkçası bu kadar mesela benim, böyle bir sıkıntılı günde benim için çok sıkıntılı bir gündü çünkü bu evet şehitler, şehitler vesaireler evet. hele bir asker çocuğu olarak çok ciddi acı çekiyorum ben böyle günlerde. Beni o kadar rahatlatan o kadar e, içimi temizleyen yeniden umut vadeden e, çok güzel bir kitaptır o ben e, de okudum Mehmet hikayeler Denizli hocanın gerçekten. Hani kendimi insan olarak balans etmeme o zaman sağladı. Biraz, Çok teşekkür ediyorum. Biraz ortamı yumuşatalım ben, Berna. Onu evet. sen, ben de... Emin hocamız da Emin Işık hocamız da unutmamış beni. Çok teşekkür ediyorum. Berhin Güvercinleri Mevlana Celalettin-i Rumi diye yine kitabını getirmiş. Oradan doğumundan ölümüne kadar. Çok büyük zevk nasıl yapacağım. yaşadığı tek tek bütün kaynaklardan istifade ederek Abdülaziz hocamız da onu okusun evet. hocam. Siz de şimdi ben de hem Abdülaziz hocanın hem Emin Işık hocanın kitabını ortam biraz yumuşasın. Kur'an ışığında aracılık ve şirk. Deyin bu da anladığım kadarıyla tasavvufla ilgili eleştirilerinizin olduğu yoğunlukla bir kitap. O sadece tasavvuf değil. Tüm yanlış inançları evet, için. Bu da Kur'an ışığında tarikatçılığa bakış Bayındır hocanın. Emin ışığında aşkı meşk etmek. O da Kur'an ışığında. Evet, o da Kur'an ışığında. Ben evet. bu kitabı okudum da ayrıca hocam. Yani ha. Emin ışık hocanın ne kadar bir gönül adamı olduğunu, Gönülden bir mana adamı olduğunu. Ne kadar dine bağlı tabi, olduğunu tabii. Tabi. Hocam tasavvuf zaten benim, ben şimdi burada moderator olarak fazla kaşmıyorum ama yani dinin dışında bir şey değil. Tam aksine. Ben geçen hafta abi Hocam'a da söyledim. Burada bugün siz varken şu taraf olmak istemiyorum ama mutasavvıflar, sufiler olmasaydı hocam, hakikaten İslam bu kadar yayılmazdı. Hani Mevlana, Celaleddin, Rumi. Peki, peki, peki, peki, peki, bu peki. Sahabe dönemde bir tane yoktu ve. Sahabe o, o döneminde zaman... yaşamıyoruz, gözümüz sevim ya. Üstümüzden fitne, hocam, fesat şeyler, ırmaklar akıyor, kötülük Hocam ben az önce sizi tasdik eden cümle söyledim. Müthiş bir şekilde şey yaptınız. Ben daha cümlemi tamamlamadan bakın. Yani sufilik aracı İslam, dinimiz daha bakın, geniş çağrı yayılmamış mı? Yayılmadı mu? maalesef. Yayılmadı diyorsunuz. Hayır. Ben şimdi size söyleyeyim. Hocam Sufi, biz Türkler tamamen bu yüzden de Müslüman sahabe Sahabenin hepsi mutasavvıysa sahabenin hepsi Ebu Bekir'den vahşiye kadar, hepsi sabahlara kadar namaz kılıyorlardı, zikrediyorlardı, ibadet ediyorlardı, nafile ibadet ediyorlardı, ashab-ı soffa denilen insanlar orada zikrediyorlardı, Kur'an öğreniyorlardı, hadis Sahabenin öğreniyorlardı. Sahabenin hepsi mutasavvıftı. Hepsi tasavvufun kurucularıdır onların, hepsi tasavvuf. Sahabe tasavvufun tasavvuf kurucuları mıdır? Tasavvuf nedir? Farzın dışında biraz daha fazla zikretmektir, biraz daha nafile ibadetle Zikir zaman, nedir? Onlar. Zikir Allah, Allah demektir. Allah, Allah demek zikir evet. midir? Fezkurullaha, kezikrikum ebe'ekum. Bu ayet midir? Şüphesiz. E şüphesizse mesele yok, sen anlıyorsun. Bakın, onu. o zaman bakın. Tabii biz evet. de anlarsak. O evet. zaman de, de, de Allah'ı <gülüyor> Allah zikrediniz. Kezikrikum <gülüyor> ebe'ekum. <gülüyor> <gülüyor> Hocam <gülüyor> isterseniz şu anda zikirden bahsedelim. Edelim, edelim. Tamam. Ve şu soru ya, Sahabe, sahabet sahabe, tasavvufun kurucuları mıdır? Hayır, Bütün kesin, sahabe kesinlikle, bu kesinlikle, kesinlikle değildir. Bu... Emin Hoca derken mutlaka o başka bir şey de anlayarak söylüyor. Hı hı. Ben başka bir manada anlayarak söylüyorum. Yoksa Emin Hoca'nın kastettiği de benim muhalif bir şey söyleyeceğimi zannetmiyorum. Çünkü kendisini iyi tanır. Yani onun zihninde oluşturduğu anlama benim itiraz etmem mümkün olmaz. Şimdi biraz sonra konuşacak. Evet. Ama ben ben de onu düşünürken başka bir şey İşte her şey bu mana farkından ha. çıkıyor ama mezhepler ama, de buradan ama çıkmıyor Ama burada burada şu zikir konusunu bir konuşalım isterseniz. Zikir son derece mühim Buyurun. bir kavram Buyurun. Böyle. Şimdi e, ku, zikir Kur'an-ı Kerim'in adıdır. Allahü Teala inna nahnu zikra ve inna diyor. Sana bu zikri indirdik onu koruyacak olanlarda biriz diyor. Zikir bütün peygamberlere verilmiş kitapların adıdır. Ha ve ve Zikir insanların tabiattan elde ettikleri doğru bilginin adıdır. Çünkü bütün peygamberler efelat etede karun insanlara. Ve zikir peygamberlerin temel görevidir. Allahü Teala peygamberimize demiştir ki: Sə uzbile innema en temdekir. Sen insanlara o zikri bildir. Senin görevin odur. Ama zikir ne? Asıl, asıl soru bu. Mutasavvıfların söylediği zikir, zikri, ve zikir o değil. değil mi? Zikir Kur'an'dır. Mutasavvıfların söylediği zikir değil demiyorum. Zikir ne? Onu bir öğrenelim bakalım hmm, o nedir? Şimdi zikir, bir marifeti kafaya yerleştirerek yeri geldiği zaman hatırlamaktır. Marifet ne demektir? Marifet de doğru bilgi demektir. Doğru bilginin iki, iki kaynağı vardır. Birisi tabiattır, Allah'ın yarattığı ayetlerdir. Birisi de Allah'ın indirdiği kitaptır. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği kitaptaki doğru bilgi tabiattan elde edilen doğru bilgiyle birebir örtüştüğünden dolayı Allah peygamberimize demiştir ki sen insanlara tezkirde bulun. Yani insanlara sen doğruları anlat. O demektir. O da zikir. Zikir evrensel nitelikli doğru bilgidir. Aslında anlamı bu. Doğru mudur hocam? Ee, evet. Dedim ya, yataya evet. indiğimiz zaman problem çıkmaz. Ne güzel, harika. <gülüyor> Kur'an'a indiğimiz zaman problem hiç, hiç çıkmaz. Hiç çıkmaz. Şey, iki şimdi tane tabii Kur'an konusunda elimde evrensel evrensel özelliklere sahipler ama Aynen. mana farkı var arada. Hayır, ben var. şahsen bu zikir şimdi, konusuna, sadece şimdi yola girdim. Zikir, zikir konusunda çok, çok başlangıcını ver, veren şimdi. bir kişiyim. Devam ediyoruz şimdi. Çok büyük bir önem vermek zorundayız. Şimdi bu zikir evrensel nitelikli doğru bilgidir. Ve ve kaynağı da Allah'ın ayetleridir. Başka bir şey değil. Ama Allah'ın iki türlü ayeti vardır. Birisi yarattığı ayettir ki tüm varlıklardır. Bütün ilim adamları bilgisini yaratılan ayetlerden çıkarır. Yani varlıklar aleminden çıkarır. Bir de Allah'ın indirdiği ayetlerdir. O da bu Kur'an-ı Kerim'dir. Buradan da elde edilen bilgi. Dolayısıyla ikisi arasında birebir uyumu göstermek bütün peygamberlerin görevidir. Peygamberlerin yolunda giden ulemanın görevi de odur. Yani Kur'an'la tabiatta elde edilen bilgiler arasında birebir uyum göstermek. Şimdi bilgi olabilmek, hiç olabilmesi için bir hüküm ifade etmesi lazım. Şimdi sadece Allah dediğiniz zaman zikir olmaz. Olur. Feskurusmallahi. Anlatayım mı da hocam? Feskurusmallahi. Allah'ın ismi zikir. Bir cevap alın, Emin hocam. Bir anlatayım. Yok sadece. yapma şimdi. Hayır. Ben de sana ayet okuyorum. cevabınızı verelim. Cevabınızı verelim. Sen o de sana, sana ayet okuyorum. Uzun okuyor. olmasın Abdü Ozan. Allah demek hocam. zikir değildir diyor. Ama demek yanlış. değildir diyor. Allah'ı gönülden geçirmek de zikirdir. Fezkurullahı'dır o doğrudan doğruya Allah'ı almaktır. Kalbinden zihninden. Zikirdir. İsmini söylemekte zikirdir. Fezkurusmallahi. İsmallahi diyor. İsmini zikredin diyor Allah'ın. Fesebbih. Bismi Rabbike diyor. İkra, Bismi Rabbike diyor. İsmin söylemek Bismillahirrahmanirrahim. Niye söylüyorsun kardeşim o zaman? Her işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye işe başlamak zikrin alasıdır, Aliül alasıdır. Hocam siz dediğiniz söyleyeceğim zaten de. E söylemediniz. Bismillah demek Allah zikirde değildir ama diyorsun. Devamını ama devamını Ama hayır Allah demek zikirde değildir diyorsun. böyle şey olur mu? Bismillah öyle o zaman. Bismillah'ı bismillah bismillah çöpe atıyoruz öyle, öyle. o zaman. Olmaz öyle Hocam, şey. Hocam şimdi bir dinleyin ondan sonra ne e, konuşuyorsunuz? Dinliyorum hiç? işte. Ben nasıl sana... nasıl dinledim? Hocam vallahi tansiyonunuz çıkacak. Şimdi ben ondan daha çok endişeliyorum. Sakin e, olun. Burada... Besmele'yi çöpe mi atacağız yani? Şimdi Ramazan günü... Ya, Bismillah zikir şey olduğunda yaşayalım. hiç şüphe yok. Lay, e, ay, ya, ay, Allah. Allah demek zikir değildir diyorsun. Vallahi Yorum hocam, farkları bunlar. Siz, bunlar. Siz, siz, siz okulda talebelerinize de böyle yapıyorduysanız Allah onların yardımcısı olsun. Hayır böyle yapmıyordum. Böyle ha. talebem olmadı çünkü senin gibi zikir değildir diyen Allah demek zikir değildir diyen hiçbir talebeye rastlamadım. Ve dinlemediniz Hiçbir tabii. Müslümana da rastlamadım. Açık söyleyeyim. İlk mi? defa senden duyuyorum bunu. E devam bir dinle, dinle ya. Anlamazsin dinleme. O ne başka bir şey demeye çalışıyor. başka bir şey. Çünkü siz şey de hocam Abduraziz hocaya saygı duyduğunuzu söylediniz Çok, çok saygı duydum bir adam. E hocam, hocam bu bu yanlış kardeş. Allah Allah. Kazavı tasavvuf. Ya bunu niye kabul edeyim ben? Allah demek zikir değil. Hocam tasavvuf konusunu göre gösterin. Bu tasavvuf değil, bu şeriat mı? Kitabın emri. Bilmiyor muydunuz tasavvufu? Bu tasavvufa girmez. Siz gene kabul etmeyin de dinleyin lütfen. Ninleyelim Abdullah sözüne bitirelim, bitirelim Şimdi hocam. Şimdi bakın sözlerine dikkat et. Ayette ters düşüyorsun. Allah. Tamam. Göre. Allah. Siz bir mısrala. Ee, tamam. tamam, ters de düşse, kendisi bilerek evet. düşüyor. Şimdi bu Allah lafzını bütün insanlar kullanır yer Ama Allah'a verdiğiniz yeri gösteren bir bir düşünce bir şey olması lazım, mantık olması lazım orada. Şimdi Emin Hoca az önce söylediği Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan, iyiliği sonsuz ikramı olan Allah'ın adıyla başlarım bu, Tabii ki bir zikirdir. Çünkü doğu, bir bilgi, bilgidir, bilgidir. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Elbette ki zikirdir. La ilahe illallah. Ha, Allah'tan başka ilah yoktur. Elbette evet, ki zikirdir. Harika, yine orada ortaya geldik. Ama tek başına Allah dediğiniz zaman şimdi siz bu Allah çünkü herkes mesela Mekkelilere son akıl tarafına götürmek Hayır akıl adım. değil. Bu şey değil. Bu bir, bir şeydi. Siz daha katı bir, kurallarla illa yok, katı yani kurallar öyle denmiş, öyle denmiş. Hukuka herkes, herkes herkes, bakış, herkes bakış ı Hakk'a inanır da Allah'a hayatında merkezde mi yer veriyor, kenarda mı yer veriyor? İşte onun için mesela Mekkelilere gökleri kim yarattı diye sorsanız Allah, sizi kim yarattı Allah. Siz, sizin sahibiniz kim Allah? İşte bu cevapları verirler. Ama onların söyledikleri sözler Sözler zikir olacak, bazı zikir olacak sözleri var tabi. Ama burada bütün mesele, hocam, bütün mesele orada kuracağınız şems cümle. Şems Tebrizi hayatının merkezinde koymuyorsa kim koyuyor hocam? Şimdi bütün mesele Allahü Teala ile ilgili söylediğiniz sözün doğru olması lazım. Yani peygamberler şunu söylüyor. Diyorlar ki Allah'a kulluk edin, araya başkasını sokmayın diyor. Dolayısıyla bütün o zikir olması için tasavvuf, bu, doğru, bu doğru cümleler Erbağlı doğru cümleler olması mı? lazım. Ay, ay, doğru tasavvuf bilgi olması şey lazım. Tasavvuf tam. Şimdi Onu o da doğru da bilgi haline getirdiğiniz zaman Şeyhler, allah Allah'u Ekber zikir olur. Ama o ne dediğinizin şuurunda olarak söylemeniz lazım. Öyle bir kere, iki kere, üç kere söylerseniz ama bin kere söylediğiniz zaman hocam, zikir olmaz. Artık ondan sonra o şuursuz bir ciddi hocam, tekrara dönüşür. Ya, hocam Celaleddin Rumi'den, Şems Tebriz'den bahsediyoruz. Bunlar bu işi, bu... Allah hayatının merkezine koyan Peki, ben insanların bunun şuurunda şey değiller mi? Kur'an-ı Kerim'de de e... meslevi baştan sona okuzur mu hocam siz? Ya konumuz bak biz zikir, yani o... zikir konusu. Ben ben o şey yapmadım meslevi uzmanı değilim dedim başta. Ama baştan sona bir kez ha. okumak gerekirdi herhalde bir alim ya, olarak. Ya Allah Allah ya demin bir şey sordum. O şey o fakir neden öyle söyledi? ben de anlamak istiyorum ama öyle değil, değil. Yani, o neydi? Neydi? O demiş, yani o ne diyor nasıl demiş onu da o şey Kâbe Kâbe Kâbe ile ilgili. Sonra başka vardır. örnek veririz. Hocam da verir. Çok da iyi bilir. Ben Ela size... bi zikrillahı tatma innul kulub. O zikrullah nedir? Kur'an-ı Kerimdir işte o. Ela bi zikrillahı tatma innul kulub. Allah'ı zikri kalplere Ferahlık verir, mutluluk verir, huzur verir, itminan verir. Diyor. Çok güzel tam da bu evet. noktada bir şey soracağım. Evet. Şimdi e, tabii ki ben hiç ne din adamıyım ne bir şeyim ucundan kıyısından geçmem o ayrı. Ama benim dinden anladığım tam da bu söylediğiniz hani içe huzur veren, beni doğru yola götüren... İşte bunda yetim hakkı yememekten tabii, tabii, insana doğru. öldürmemekten işte kimsenin malını çalmamaktan bunu genişletebiliriz. Bütün beni bunlardan kısıtlayan Allah korkusundan da anladığım bu. Yani benim böyle aman da ben yanacağım diye bir korku, korku anlamıyorum tabii, tabii, ben. Yani ben yaptığım şeyde ...yanlış yapıyorum, onu ben yapmamalıyım, onun hakkından konuşmamalıyım diye anlıyorum. Evet. Ve bütün bunları da düşünürsem ne olur diye düşünüyorum ve bu inançla yaşarsam... ...doğru bir insan olarak yaşarım, işte insanlara faydalı yaşarım, kötülüğüm dokunmaz... ...ve düzgün biri olurum diye anlıyorum. Mesela Berna'yı dine yaklaştıran, e, maneviyata yaklaştıran Mevlana Celaleddin Rumi olmuş her şeyden evvel. Ve Türk milletinin de genel olarak yani, böyle hocam, Hacı yani Bektaş İlham olmadan... ...Ahmet Yeseri olmadan, Hazreti Mevlana olmadan, Yunus Emre olmadan... Bunlar olmadan Türk milleti nasıl Müslüman olurdu? Bu hayır tamamı. Yani tamamı o bir şey. Yani eee Kur'an Sufilerin. O yani Kur'anla bir şey. Hani dervişlerin. Hani Onla kimse evet. mukayese ah, ederek kimse şey söylemiyor. Onları, onları birinci sıraya alıp Hayır almıyor ama kim, onları almıyor değil. Al, al, Allah Allah'ın dinini yani, Allah'ın dinini yani. bu millete onlar öğretti hocam. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bir Bektaş, Ahmet Yesevi yani. Onlar öğretmiş falan değillerdir. Kim demiş onlara? Kim öğretti peki? Kim Hocam su filan yani, ne öğretir? Şairler yani, şahidimiz. Yunus Emre'yi, Yunus Emre'yi, Emre Süleyman Çelebi'yi, Aşık Paşa Zade'yi, bu kadar Şeyh, şairimizi. Şeyh Galibi, Şeyh Galibi bu kadar Fuzuli'yi bu milletin hayatından, kültüründen aldığın zaman geriye saman kalır ya, saman posası bütün kalır ya. Posa kalır bütün ya. evliyalar, bütün evliyalar, İstanbul'un her yeri evliya mezarı Süleyman Çelebi'nin mevlidi günde 5 bin yerde okunuyor Türkiye'de. Hala peki Allah peki Süleyman Çelebi'nin mevledinden söyleyeyim ben size. Söylesem bana. Buyur. Ben sana aşık ol, olunca ey Habib. Evet. Ne demek peygamber Allah Allah peygambere mi aşık oluyor? Peygamber'e aşık tabii aşık olmasa niye yaratıyor ki? Nasıl her aşık? yarattığını aşıktı Nasıl Her oluyor? yarattığını severek yaratmıştır Allah. Allah sevmediği şeyi Allah yaratır Ama mı? Ama aşkla şimdi aşkla da başka aşk, şeyleri başka anlıyorsunuz. Sevgi, başka sevgi başka bir şey yani olur mu hocam o? Allah Allah. Hayır hayır ikiniz ayrı şeylerden Orada siz İslam'a aykırı bir şey mi görüyorsunuz? Tabii öyle Allah kimse. Süleyman aşk Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inde İslam'a aykırı bir şey ben sana Aşkın, mi? Aşkın gözü kör ol. Aşkın ne olduğunu söyle. Ve olanlar Allah'ın izniyle Allah'ın Sevgi, şiddetlenirse aşk haline gelir. Ama o Allah'ın izniyle i̇şte bu izniyle Allah'ın böyle anlatıyor. Allah'la ilgili Allahı böyle izniyle diyor izniyle Allah'ın izniyle Allah'ın izniyle Allah'ı çok büyük sevgiyle ne kadar ayetin başında okuruz aşk okurmuşsun. nedir uğrunda ölünecek kadar yüksek sevgi demektir Hocam biz... o ayetin başında okur musunuz Yani kadının erkeğin aşkını değil, anlatarak değil, söylemiyor değil, hocam değil, da şimdi o şey O ayetin başında hani... okur musunuz aynı okuduğunuz ayetin ve kelimelerle oynayacak ama başka ya, bir, bir tarafı ayet O, o ayet ayetin başında okuyorum hocam biz Yo, bir ben, reklama dönelim Ben bilmiyorum da onun işi Reklama gidelim ben Kafirler kafirler kendi bu taptığı putlara sevgi gösterirler Müslümanlar da müminler de hakikim müminler de Allah'ı daha büyük bir sevgiyle severler. Abi, o kadar. O kadar. Yani ne? o kafirlerin putları olan Süleyman sevgisiyle Allah, Müslümanların Allah olan sevgisi karşılaşıyor. Hocam o zaman Süleyman Çelebi'nin mevlidi Allah'ın ayetleriyle son derece uyumlu. Bir kez hayır. Allah. Allah ne iş? Uyumlu hocam, olan yeri var mı? Şimdi müminlik din ha, mevlid biraz toparlıyor. Efendim yerden göğe de karşınızdayız. Beklenmedik bir e, olay oldu diyeyim. Ben de şimdi birazcık heyecanlıyım. Bir kızışma, kızgınlık oldu diyeyim. E, Emin Işık hocamız kızdı ve stüdyoyu terk etti. Rasim de onun arkasından hocam yapmayın diye gitti. Biz de e, baş başa kaldık. Abdülaziz <gülüyor> hocayla baş başa kaldık. <gülüyor> Allah'ım yarabbim. Şimdi ben size bir kere şu soruyu sormak istiyorum. Sizler ki e, Kur'an'ın de vakıfsınız. Hocam bir tasavvuf ferbabı. Ve ben tam da e, az önce reklama girmeden önce şunu demiştim ki, yanlışsa bunu da söyleyin, benim dinden anladığım, benim anladığım, bilmiyorum burada da bir sürü genç var, beni doğru yola getiren, iç huzuru veren, bana mutluluk veren aynı zamanda ve beni doğruya ve mutluluğa sevk eden, doğru da mutluluğu bulmamı sağlamaya, Yoldaş bir kitap olarak düşünüyorum ben Kur'an'ı açıkçası. Şimdi tabii e, bu ilme vakıf olan insanların kavga ettiğini gördüğüm zaman, aralarında bunca anlaşmazlık olduğunu gördüğüm zaman, e, dünya üzerinde de o zaman bu kadar insanların, bu kadar bilgili olmayan insanların, cahil insanların kavgalara, savaşlara sebep olmasına da şaşmamak gerek demek ki. Kusura bakmayın ben de bu noktada e, hepinize, Eleştiri getiriyorum artık <gülüyor> tamam, yani filmler saygıda da kusur etmedim yok, farkındaysanız yok, yok, her zaman da ederim. bu hafta söyledi her ol, zaman saygım ederim. sonsuzdur sağ çünkü ol. çok daha bizden vakıf olduğunuz bir konuda bizim de ihtiyaç duyduğumuz ve bilmek istediğimiz merak ettiğimiz konularda sizlere soru soruyoruz ama anlaşamayabilirsiniz aranızda ama anlayış göstermek zorunda değil miyiz birbirimize Şüphesiz, tabii. tıpkı inanalım inanmayalım'a göstermek Şimdi zorunda bakın, olduğumuz gibi inanç meselesi. Tamamen kişinin tercihine bırakılmış bir meseledir. Nasim geldi gel. Hadi gel bakalım. Hocam kişinin, vallahi kişinin tercihine bırakılmıştır. Yok şey Berna sorusunu sordu cevabını vereceğim. İnanç kişinin tercihine bırakılmıştır. Bir insanın inanma kadar inan, inanmama özgürlüğü vardır. Şimdi burada e, bizim gayretimiz şu. Doğru dine inanmak isteyen insanlara doğruyu bütün çıplaklığıyla göstermek ben şimdi burada şey yaparken kültür haline gelmiş ve Kur'an-ı Kerim'e ters olmuş olan şeyleri insanların alkışını alacağım diye doğru söylersem bunun hesabını ben Cenab-ı Hakk'a veririm. Emin Işık Hoca da bu milletin kültürünü hakaret ediyor diyor. Ondan gitti zaten millet. Yani evet, bak ben taraf olmak istemiyorum ama deminden beri iktidat meclisinde çok da sirlendi Emin Işık Hoca. Dedi ki bu milletin kültürüne Süleyman Çelebi'ye, mazze Mevlana'ya, Hacı Bektaş'a, Yunus Emre'ye Hakaret eden bir adamın yanında ben onu bu ezeyanları dinlemem dedi. Bir insanın yanlışını söylemek başka bir şeydir, hakaret başka bir şeydir. Ben mesela bak şu kadar kitabım var, şu kadar konuşmalarım var. Siz de dinlediğini söylüyorsunuz. Evet. Herhangi bir kişiye hakaret ettiğimi asla tespit edemezsiniz. Ama Mevlana ile ilgili hocam hakikaten hakaret, söyledikleri... Hakaret, de... hakaret değil o. Hocam mesela Mikail Bayram'ı Çok kıymetli değil. bir ilim adamı olarak anıyorsunuz. Mikail Bayram Allah aşkına şimdi söylemeden duramayacağım. Ya. Nasrettin Hoca'nın katilinin Mevlana olduğunu iddia ediyor. Kardeşim onun hesabını ben veririm. İyi de siz ama sahip çıkıyorsunuz. Mikail Bayram'a sahip çıkıyorsunuz. Sizin Süleymaniye vakfı şeyinde onu bir uzman gibi Allah aşkına bunlar nedir ya? Ne Mevlana yani? eşcinsellikle suçladı. Nasrettin Hoca'yı öldürttüğünü ileri sürdü. Mikail Bayram Şimdi, yani bunlar o şey de, o, yani bunlar sen, hocam ciddi sen, bir ilim adamın söyleyeceği şeyler miydi? Sevdiğim bir kimsenin bütün şeylerden sorumlu mu olacak? Hocam değil. Ben bir hayır bayramı ciddi bir ilim iyi adamın. O adamı o zaman en azından onun bir saçmalık olduğunu burada bize ilim adam Yok, olarak ben, söyleyin. Ben, ben, ben bilmediğim bir konuda konuşamam çünkü o o, o konunun uzmanıdır. Söylediği doğru mu ya, değil mi? Hocam nasıl uzman olur Dünyadaki bütün tarihçiler bunun saçmalık olduğunu söylüyor. Yani, tamam. Yani karşılaştık saçmalık da daha olduğunu söylemek benim görevim değil. Ben tarihçi değilim. Ama ona referans gösteriyorsun. Ne ona referans verirdi? Her karşılaştıra dair bile bir, da bir belge yok. Durumu canım insan şeyler... yok Mevlana Nasrettin Hoca'yı öldürtmüş. Bakmayın ama bu saçsın bunu. E şeylerinden daha beter bir şey yani. Mevlana Nasrettin Hoca'ya hani ikisi de çok büyük kültürümüzün simgeleri. Eşi sen eşcinsersin sonra da o da onu öldürmüş. Yani bu hani var ya böyle televizyon programlar sabahlar. Şu böyle komik işi bir şey. olabilir mi? Mikail Bayram Nüve yayınlarından sosyal ve siyasi boyutlarıyla Evran Mevlana Mücadelesi kitabını çıkardı. Profesör Bayram aynı şöyle söylüyor. Mevlana bir Moğol ajanıydı. E hocam bu baştan sona böyle bir, bir tarihi dili yok. Mevlana'ya maaş bile bağladılar. Acaba bankamatikten mi vermişler hocam? Bankamatik kart mı vermişler? Benim? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Türkmen kardeşim, çocuğu ben, olan Nazrettin sorular ise ırkçılık ya. da var. Türkmen çocuğu olan Nazrettin Hoca ama insan sileniyor. Bak Mevlana şunu demiş. Şey, Sözde Mik el, eli Mik ayağı Bayram, olan hoca... Mik Mik Mik Mik ...kaza ve kaderle... Eder, ...ben söyledim. Ka tamam, bağlasınlar bak, diye. Bak Allah hocası şunu, hocam, şunu bitireyim. Mevlana demiş ki sözce... Bitirme, bitirme. ...sen çok gönüller kırdın. cezan karşısına çıktı ve belanı buldun. Hocam Hazreti Mevlana böyle bir söz etmez... Buna önce Demet Akalin Hande Yener'e der, böyle bir saçmalık yok. Allah, yani nerede bağlanacak? Ya, yani bu noktaya gelim diye bir durumda, o zaman emin ışık da kalkar gider hocam. Yani bu insanlar, bu millet, bu konu hassas, ilmi eleştirileriniz olur, ilmi seviyede konuşulur. Yani bu en azından bunu kınamanız gerekir. Bak, bu sizin sözleriniz ha, ben değil. Ben onu ben onu kınamam. Niye kınamam? Niye kınamam? Bu, bu deli bu değil mi bunlar? Ben, ben bilmediğim bir konuda konuşamam. Çağırırsınız Mikail Bayramı, konuşur. Ben tarihçi değilim. Orada ne olmuş, ne bitmiş beni ilgilendirmez. Hocam Salma Rüşdü'nün saçmalıkları kadar beni, saçmalık ilgi, bulunuyor. ilgilendirmez. Kardeşim onu saçmalık olduğunu söylemek tarihçilerin görevidir. Benim görevim e, tarihçilerin değil. Tarihçilerin Peki bir bilgi, insan bir bilgi yok bu şekilde bu hocam. Bu şekilde hocam haşa söyle. Hazreti Peygamber'e de dil uzatanlar. Onlara Oğlum, karşı da diyecek misiniz? Ben bakarım ete diyebilecek misiniz? Kendi peygamberimiz. Ben, Kimse ben, ben, diyemez Ben bunu. peygamberimin durumunu gayet iyi biliyorum. O başka bir şeydir. O tarihçi, o tarihçidir. Kendi görevini yapmıştır. Doğru mu yapmıştır, yanlış mı yapmıştır? Onu bir başka tarihçi Ama gelip bazı, söyler. bazı sözler dakika, vardır ki ben bu burada, baştan bir tarihçi dili değildir. Burada, Moğol oğlanı ya ben bu ne Ben burada şey ben burada bir başkasının hesabını vermek için gelmedim. Hayır Rasim Sağır. O sahip yani ta, zaten ya, tarihçi ve bilim adamı olan bir bu insan Bu dini kullanmaz. Böyle bir şey söylemez. E bu dini tamam, onu kullan. Şey onunla konuşun. Ben onunla konuşurum. Bu bilim adamı ha. dili midir? Tamam, onu onunla konuşun. Onu biz... Ben de konuşurum. da biraz görüp sitenize koyarsanız ben sorarım. Ha, bu, o da o konuda. Bu hakkı, bizim sitede mi indirdin sen? Hayır. Yani? Sizin evet, sitede mi? Abi galiba neler? Bizim sitede o yoktur. Sizin sitede o Mikail Bayram'ın verdiği şey var. konferans var. O konferansta bunların hepsini tek tek söylüyor. Bu onları özetleyen bir gazet Ben konferans abi. verirken sana soracak değilim. Kusura bakma. Hocam sizin orada konferansda peki Hazreti Ali'ye, Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Peygamber'e haşa biri dili uzatabilir mi? Asla izin vermezsiniz. O zaman Hazreti Mevlana, Celalettin, Rumi'yle tamam, ilgili konferans verirken olur. onu yaparsın. Ama böyle deli saçması koyarsanız bu millet tepki verir. Emin Işık Hoca da gider hocam yani gider yani. Böyle şey olur mu? Ya şimdi siz de böyle saçma sapan konuşmalara devam edersiniz. Bunlar ederseniz. saçma sapan değil. Evet. Moğol saçma sapan değil. Nazletin Hoca'yı Mevlana öldürttü saçma sapan değil. Bu uydurma laflar saçma sapan değil. Benim bu öfkem, isyanım. Bu milli hepimizi, hepimizi dinimize, bu şeye ısındıran ya bir gönül adamı, bir mana bu adam, adam yapmayın. Bu akşam, bu akşam bana beni davet ederken bir şart koştum dedim Bak, ki, ki de sonra, Ama yalnızdaydım ben şu ana kadar. Hep, hep. Bu konularda bak Berna bilese karşı çıkarken benim ben Ya kardeşim sen sen de onunla beraber gittin niye geri geldin? Niye geri geldin? Bu benim programım. Ya biz ben aynı ne Bu güzel benim, konuşuyoruz. O oh ne güzel hocam. <gülüyor> hocam, hocam ben onu <gülüyor> Allah Allah gel o da o da nezaketinde yoksa o beni benden daha muhalisi görüşler. Ama hocam bakın Emin Ocak hocanın dikmesi konuşuyor. Ya hocam, bana bak. Sen, sen bir kere bana nasihat etmeye kalktın. Nasihat etmiyorum ne nasihat edeceği. Sen nesi... ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Sen, kendi, sen kendine etmesin. bak. Neye sen kendine, kendine bak. bakayım? Bak hocam, bak samimi söylüyorum. Sen söylüyor. bana benimle ilgili soru sor, başkasıyla ilgili sorma. E o zaman bunların saçmalık olduğunu söylemeniz güzel, lazım. Ne güzel konuşalım ya. Ya sen şurada ya, gelen sorulardan olur. bir iki tanesi şey yaptı yaptın. Ne bak, olur güzel işte. güzel Ben konuşalım. Abdülaziz hocaya 90'larda olup bugün milletin tasfiye ettiği ilahiyatçılara anlatıyorum. Hocam bütün İslam alemi yanlış biliyor, ben doğru biliyorum derseniz bu millet bir süre sizi böyle televizyonlar çıkar eder sonra tasfiye olursunuz ben bunu söylüyorum ilim alemi de tasfiye eder hocam ben bunu biliyorum ben doğruyu biliyorum bak ben evet, size ben doğruyu aşırı biliyorum. saygı duyduğum doğru, sizi burada doğru. en çok gözeten koruyan Abdülaziz hocayla Emin Işık hocayı sakinleştirmeye çalışan bendim ama artık siz belli bir konuda bu deli saçmalarına dahi tavır koymuyorsanız bu saygısızlık değil artık ötesi bir şey hakaret küfür bu da mı küfür değil? Bak ben sizin Emin Işık Hoca'ya ben katılmıyorum. Sizin sakin söylediğinizde bile çok çabuk sirlendi Emin Hoca. Celaletinden böyle yaptı. Siz belli bir çer saygı çerçevesinde konuşmaya gayret ettiniz. Fakat bu saçmalıklar Yok boğulacağına. Yok eşcinsel olduğu için Nasrettin Hoca'yı öne çıkardın sen şimdi e bana oradan. Ben... Onu sen Mikail Bayram'a sor. Bana niye soruyorsun? E sizinle beraber olan diye bizden bahsediyor. Ya ben tarihçi değilim Sizin kardeş. referans olarak Referans olarak kullandınız. Yani şimdi şey. şimdi siz beni buraya davet ettiniz. Yarın birisi benim referansımı Benim bütün olur. kitaplarımla ilgili sizi sorumlu tutarsa yani siz yok ama ben sizi referans göstermiyorum. Yok, yok. Dediğim, davet, fikirde, davet, ben de davet eğer etmişim. Eğer fikrimle sizi referans ben gösterirsem sormakta haklı olurlar. Ben de, de, de, de, de Mikail Bayram'ı çok, de, çok değer verdiğim bir tarihçi olarak davet etmişim. Ben Yine müsaade ederseniz şu Yine sebepten dolayı ederim. şu konuyu kapamak istiyorum. Hem mübarek Ramazan günü diyoruz bu kadar şehit varız. Biz Türkler hakikaten tartışmayı öğrenemeyeceğiz. Yani Evet, öyle İlim gözüküyor. insanı, gönül insanı. Ama o ortak değerlerde müttefik olmamız lazım. Ancak öyle gözüküyor. Ortak gerçekten, gerçekten bu tartışmayı... Ortak değerlerde müttefik olmamız lazım. Evet. Farklılıklar olur, tasavvufa ilişkin, fıkha ilişkin. Yani ben, ben bir kere bir film görmüştüm de... Ama yani şey Diyor ki adam... Bir sen konuşacaksın bir ben konuşacağım diye yarım saat konuşuyor. Diyor ki bir dakika bana bırakmayasın ki konuşayım diyor. Sen de aynısını yapıyorsun. Oy, ben hep burada en az konuşan isim oldum. Bernağaç o zaman itiraz ki ama gerçekten. hocam yapmayın. Ben, ben, ben memnun aramızı bozma. E, ben, <gülüyor> orada, neyse, ben, ben orada en azından sen, sen bir ahlaki getirin. tepki vereceğiz zannediyordum yanılmışım. Evet, yani. Yanıldım tamam. Doğru Mevlana Moğol olacağını tamam hocam. Yani Bravo. o bunu benim böyle... görüşüm değil. O ben ben o konuları hiç şey böyle konuşmam. yani ailesiyle Moğol istilasından kaçmış gelmiş birinin böyle bir şey olması yani Kardeşim, bir o soruyu, de, o soruyu hani... bana soramazsınız. O benim benim ihtisas alanıma değmeyen bilmez kişi. Hazreti Mevlana ile ilgili ben size o keşkeo video kaydını buraya koyun. YouTube'da var. Mikail Bayramı dinleyin diyorsunuz. Mikail Bayramı söyledikleri bu konuda çok önemli. İşte söyledikleri bu. Bunlar ilmi Hayır, açıdan, bu bu ahlaki bu... açıdan, hiçbir açıdan değeri olmayan sözler. Bu ilim adamla değil, film adamla ya. Ne bu şey, Sen, sen Mikhail Bayram buraya çağırır, onu dinler. Ben defalarca söyledim, cümlelere bulun diye. Çok pardon. Tamam, bulursanız da koyun. Ee, şimdi Kuranda da şunu demez mi? Benim içimde gizler var, sırlıyım. Man'a içinde man'a gizli. Hani yok, öyle bir şey yok. Tabii ki doğru cümlelerle şey. kur, kur, kullanmıyorum ama öyle bir şey yok. Bizim okuduğumuz meallerde var. Nasıl, hangi Arkadaşlar şu alt çekin yani ya Mevla'nın oğul ajanı mıydı bilmem ne. Bilmedi. Herhalde, dur be Ar Asim. Herhalde cümleyi doğru kura, kura, kuramıyorum. Ee, şunu mu söylüyorsunuz? Kur'an sadece ve sadece üstteki cümlelerle yazıldığı kadarıyladır. Ya, ya öyle bir şey demiyorum. yani e, tamam, Zaten dememe müsaade yok ki diyeyim. Değil. Hayır, hayır değildir dediniz de biz Azim, de öyle okuduğumuz şey. bakın Ben sırları içinde var kelimesi. Okuyorum. Bir kere sır kelimesini Kullanmaz. Yani öyle bir şey kullanacak ki Kur'an-ı Kerim herkes hemen anlasın, uygulayabilsin. Böyle hayali şeyler olmaz. Gerçek olur. Az önce bir şey anlattık. E bizi anlayamazlar. Şimdi tam cümle cümle ben etmeli Anlayamazlar meselesi Sizin o başkalarıyla gibi. ilgilidir. Yani şimdi o neden biliyor musun? Birisi bir şeye şartlanmıştır. Aslında anlamadığından değil anlamaz gözükür. Kavramadığından değil kavramaz gözükür. Ee, mesela e, şeyde Yasin suresinde bir ayet-i kerime var. Diyor ki sanki onların önlerinden ve arkalarından arkalarına birer set örmüşüz ve kendilerinde e, gözlerini bağlamışız da görmüyorlar. O, şey, o, o tür şeyler var yani insanların bir takım davranış çeşitlerini anlatan ayetler var. Peki Kur'an peygamberimiz zamanında yazılmadı değil mi? Yazıldı tabi yazılmaz olur mu? Ben, Peygamberimiz inen her ayeti yazdı. Hayır, toplatılmasından bahsediyorum. Toplatıldı da bir araya da getirildi. Ve her Peygamberin Ramazan'da, hayatı sırasında Peygamber, bak her Ramazan'da Peygamberimiz o güne kadar indirilmiş olan ayetleri Cebrail Aleyhisselam'a okurdu. Cebrail Aleyhisselam onun e, bir kontrolünü yapardı. Son Ramazan'da da iki kere okudu. Dolayısıyla yani Şu elimizde bulunan tabii, tabii. son hali peygamberimizin hayatı Şu, ki, sırasında ki, bu hale getirilmiş çünkü ben, ben ee, yanlış söylemiyorum herhalde Hz. Ebubekir'in sonrasında toplattığına dair bir iddia yani, var. olabilir şimdi, tabii, tabii Hz. Ebubekir zamanında e, o sıralamanın değiştirilmesi yok mesela. sıralama değişme yok aynı sıralamayla tek bir musaf haline getirilmiş oldu. Yani tek bir metin olursunuz çünkü. Elimizecek metin dediğim o tek bu metnin, bir metin haline gelmiş peygamberin metnin, ölümünden sonra hı, değil mi? Bak bu metnin bu şekilde şu metnini ezberleyen hafızlar vardı. Olduğu ama gibi. Ama onu biliyorum. Olduğu gibi ezberleyen. Ama bakın o. Dolayısıyla şimdi ayet insanların ellerinde o yazılı olanlar. E, o genelde sö sözlüğe giren bir durum. Yazılı. Şu hale gelmesi Yok. peygamberin ölümünden sonra değil mi? Peygamberimizin hayatında da bu hale geldiğini söyleyen alimlerimiz var. Ama bizim elimizdeki kitaplarda Hz. Ebu Bekir döneminde birleştirildiği ifade ediliyor. Fakat Peygamberimiz zamanındaki şekliyle herhangi bir ilave ya da çıkarma yok. yok öyle bir şey kastederek tabii. söylemedim zaten. Sadece hani bunu böyle biliyorum, o yüzden söyledim. Günümüzdeki İslam ve sosyal hayatı bir değerlendirirseniz bize bu en çok gelen sorular arasında yani insanlar, bu, akşam, bu akşam bunu öyle. konuşmak için çağrılmıştık ama bunlar e, da daha... insanlar en çok bunu merak ediyorlar Hı -hı. çünkü sosyal hayatla kimi zaman e, kimisi farklı söylüyor kimisi farklı söylüyor işte adam diyor ki ben şu saatte hala çalışmak zorundayım peki onu nasıl yapacağım diyor bu gene daha önce bu e, teravi ile ilgili de konuştuklarımız vardı. Hayır hani pek çok şey var. İslam ve sosyal hayatın buluşmasını nasıl yorumluyorsunuz? Dünyanın her tarafında sonuçta sadece Türkiye değil. Is, e, Şimdi e, tabii İslam Allah'ın dini olduğu için e, bir kere dinin tanımını doğru bilmek lazım. Allah dini fıtrat diye tanımlıyor. E, 30. Sure'nin 30. ayetinde gör yüzünü dost olu bu dini Allah'ın fıtratına çeviriyor. Fıtrat demek tüm varlıklarda geçerli olan kanunlar demektir. Tüm var, varlıklarda geçerli olan kanunlara Allah din diyor. Dolayısıyla az önce Emin Hoca buradayken de zikir kavramını anlatırken, Kur'an'daki e, o doğru, Kur'an'daki bilgilerin tamamı doğru tabi. Tabiattaki do o doğru bilgilerle Kur'an'daki bilgileri karşılaştırdığı zaman birebir örtüştüğü için insanlar hemen bunun Allah'ın kitabı olduğunu anlamakta zorluk çekmezler. Şimdi Fıtrattır e, şey, e, din. Allah'ın dini fıtrattır. Yani sizin vücudunuzu rahatlatan, sizin vücudunuzu çalıştıran, çevrenizi, dünyayla ilişkilerinizi e, düzenleyen kanunların e, e, tümü kuran, şey, Kur şey Allah'ın dinidir. Hı hı. Böyle olunca bu dini doğru yaşadığınız zaman e, herhangi bir sıkıntınız olmaz. Bunun için Şimdi bir burada, ihtiyaç yok diyorsunuz. Burada veli, Kur'an-ı Kerim'e göre her Müslüman velidir. Veli demek Allah'ın dostu demektir. Allah'ın dostu değilsen düşman olursun. Yani her Müslüman... Evliya özel mertebe evet, yok. Hayır, evliya velinin çoğulu demektir. Evet. Her Müslüman Allah'ın velisidir. Her Müslüman Allah'ın dostudur. Allah'ın dostu olmamak, Allah'ın düşmanı olmak demektir. Dolayısıyla velilik diye ayrı bir makam yok. Hocam İstanbul'daki bütün türbeler falan yıkılmalı mı sizce? Şimdi bir dakika bak ne bak. kadar güzel sorular sordun. E bu da mı sosyal ben, hayır, millet, hayatın millet içinde? Bir şey anlatsın yani ben bir şey bilep bir şey anlasın yani şu saate kadar uyanık kalanlar hiç olmazsa e, te, Televizyonları kapatırken şunu öğrendim desinler. Şimdi e, dolayısıyla Kur'an'ı Kur kelime uygun bir din anlatırsanız insanlara insanlar o dini hemen üzümserler. Hakikaten doğru diyor derler. Mesela şöyle, kaynağından gelen çok güzel bir su gibi, temiz bir hava gibi, çok güzel gıda gibi insanı her taraftan rahatlatan bir şeydir. Ama asırlar içerisinde, biraz önce siz burada bir şey söylediniz reklam arasında, e, dine yapılan müdahale, bilhassa siyasi müdahaleler, devletin müdahaleleri. E, şimdi dine iki türlü yaklaşım vardır. Bir siz dine uyarsınız, bir de dini kendinize uydurursunuz. ...çünkü insan dinsiz olamıyor. Ya, ya dine uyar ya dini kendisine uydurur. Dini kendinize uydurmaya başladığınız zaman artık o din Allah'ın dini olmaktan çıkmıştır. Şimdi bizim bütün sıkıntımız şu... ...Peygamberimizin yetiştirmiş olduğu sahabeye bakıyoruz... ...dünyanın neresine gitmişlerse... ...orası bugün hala Müslüman. Ama ondan sonra... Ondan ...bu sonra olmuyor. Ondan da. sonra bu olmuyor. Yayılma duruyor. Ya sufileri yaymadı mı? Türkiye, Bosna tüm Balkanlarda işte, nasıl Balkan, Balkanlara giden e, şeyler evlat Fatih hani geri getirmek zorunda kaldık. Hocam ama Şimdi, sonraki süreç sonraki Ama, zaman, ama, ama sahabenin, sahabenin gitmiş olduğu her yer bugün hala bizde işaret ne? var. Ee, süre alamıyor muyuz? Ah, Dolayısıyla ah, şu, şu o zaman bitireyim şey mi? Süremiz dolmuş ve işaret yapıyorlar çıkmamız gerekiyormuş. Tamam. Haftaya devam edelim diyorlar. Şimdi bak bu as ben son cümlelerimi tamamlayayım size. Buyurun son Bizim, bizim bütün gayretimiz şu, bu dini fıtrat olarak insanlara tekrar anlatalım. Sonra dine karışmış olan şeyleri çıkaralım buradan. Mesela e, bu akşam da bunu çok güzel anlatabilirdik. Çünkü dünyanın en büyük sömürüsü din sömürüsü. İnsanların en yumuşak insanların en yumuşak karnı dindir. Tabii. Dolayısıyla insana dinden girerseniz eğer doğru din anlatırsanız hiç kimseyi sömürme imkanınız olmaz. Ama sömürmek istiyorsanız mutlaka dini saptıracaksınız. Hocam, son 100 yılda bile İhtida edenlerin Profesyonel Doktor Ali Kesen'in son 100 yılda İhtida edenlerin lazım. neredeyse tamamı tasavvuf aracılığı sufizm aracılığıyla ee, evet. İslam'ı dinimizi kabul etmiş ve ihtidar etmişlerdir. Türk milleti de öyledir. Türk milletinin Müslümanlaşması uzun bir süreçtir. E bunda e, dervişlerin kolonizatör Türk dervişlerin e, kardeşim, hocamızın kardeşim, deyimiyle ben, ben, e, ben, ben Muat din, Köprü hocanın deyimi çok büyük yeri vardı. Ben doğru dinden bahsediyorum. Yapmayın. Dine uyanlardan bahsediyorum. Dini, dersen, dini, dünyada dünyada 3 milyon Müslüman bırakırsınız. Ama. Bütün bu farklı kültürleri, bu İslam dünyasını bütün zenginliğiyle, bütün farklılığıyla büyük bir Çıkıyormuş. aile olan İslam yani dünyasında siz, siz böyle şimdi devam yana yana birazdan alacaklar zaten bizi ama şunu söylemek isterim ki, e, ben evet. de tasavvufu seven biriyim ama hiçbir zaman tamam, e, pek bakarım. çok da e, tasavvuf dünyasından da insan da tanıyorum ama şöyle yaklaşmıyorlar, hani ah işte bizim bir tek Mevlana'mız var ve mes işte o bizim kitabımız, ve değil, dinimiz, değil, öyle bir asla, şey demiyorlar. Asla, Herkes zaten önceliğine Allah, Peygamber ve Kur'an'ı Kur'an ve Sünnet. Bir Öğretmen olarak ne de güzel anlatmış, ne de güzel duygular veriyor Hı. diye bir tarafıyla da Mevlana Öğretmen istiyor. olarak kabul etmenin hiçbir sakıncası yok. Zaten öyle değil. Öyle öyle öyle değil, öyle yani. değil. Detaylara, öyle. detaylara indiğimiz ben, zaman. Ben öyle. isterdim Neyse, ki bu bıraktım. akşam Bırakalım. çok sorun vardı. Çünkü Bırakalım. Eminim gençler de bilmek istiyor. Ben de bilmek istiyorum. Çok eksiğimiz var. Anlamak söylüyor. istiyoruz. Ee, ben cevabı değil, sorusu daha çok olan bir insanım. O yüzden sormayı daha çok seviyorum. İsterdim ki çok sorayım, çok söyleyin ama Bence hiç uygun olmayan şeyler yaşandı. Eminuşşuk hmm. hocayı da anlamak lazım. Ben evet. Ona da haber verdiğim taraflar. Ben böyle var. hezeyanlar olduğu yerde olmam dedi. Bilmiyorum artık kendisi insanlara bakıyor. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah bakalım, bir toparlayım kafamızı. Ben dilerim ki hakikaten sorumlu çözülür. Bu ama bir e, evet. konuşma yapalım. Eğer size bir giriciler... gece Ya bu bu, bu kısmı <gülüyor> evet, ilk kez ilk kez bu çok verimliydi evet. ama hocam saygısızlık olduğu vakitte hoca o konuda herkes müttefik olması lazım. Her türlü eleştiri yapılır, ilmi eleştiri ama böyle yani 2. sınıftan bahsediyorsunuz. Hayır hocam, mi? hayır. Sen Hayır hocam. Ben daha üçüncü... fazla ama tartışma. Hocam o üçüncü, istemiyorum o üçüncü galiba. O üçüncü sınıf Televizyon dizilerinde kullanılan dille yapılan lafların hiçbir geçerli olamaz. Evet. evet. O, neyse tamam. Zaten Aynen, o, olmayan değil, bir şey. ilim alemi bunun cevabını verir. Neyse tamam kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, ben yeniden e, ülkem için barış dileyerek programı kapatmak istiyorum. Hayırlı akşamlar. Artık hayırlı sahurlar. İyi günler dilerim.